bilgileri, rivayetleri görmüyor ya. Hı hı. Rivayetler yani bunları bu tedvin döneminde mi toplamak bir ayet yapılıyor? Tedvin döneminde. Bu Peki, ilginçler, ilginçler, ilginçler, tedvinçler, ilginçler, tedvinçler, ilginçler, ilginçler, yani ilginçler, o dönemler, hatta o dönemlerden sonra yaşayan insanlar, yani e, bir anlamda kurmaca bir tarihten bahsediyoruz. Yani e, sistemin ihtiyacına göre bir tarih. Çünkü işte Peygamberimizin hikayesini anlatırken işte kalbin yarılması meselesi mesela. İşte çocukken Cebrail geldi, işte onu ameliyat etti. Yani bunu kim söylüyor? Bunu önemli kaynaklardan bir tanesi söylüyor. Şimdi bunu kimden almış? Götürüyor bir şekilde ama yani çok bir yere oturan bir rivayet değil. Yani Tedbin, döneminden sonra mı? Tedbin döneminden sonra. Ortaya çıkmış Tabii. Evet. Yani peygamberlik algılısını e, otorite tarafından bu şekilde işlenmesiyle ilgili bir şey. Abi üç isimden başka isim var mı? Tevakkütlü. Tevakkiyalar onlar. Tevakkiyalar mı üç? Evet. Tevakkiyalar. İbn-i Şah, İbn-i Tâfi, İbn-i Şem. İbn-i Tâfi sadece değil mi? Tabi. Aleyhiden de öyle sanıyorum değil mi? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Dua Ama tedvin dönemi ilk kaynaklar onlar olarak geçer. Bismillah diyelim başlıyordum. Başlıyor ee, hoş geldiniz arkadaşlar, bugün normalde dersimiz dokuz buçukta olacaktı, öyle mesaj attık ama e, bizim dersimiz erken bitince, Erkanlarla birlikte yaptığımız ders erken bitince, özel bir ders var meslek gelişimle ilgili ee, böyle yeniden hızlı apar topar sizleri çağırdık. Ee, yani şu an itibariyle biz kendi normal programımıza devam ederiz gibi geliyor. Ee, bu akşamki program yeterli öğrenci gelmedi. Onları bir başka programa kaydırabiliriz gibi geliyor. O anlamda şu anda bir değişikliğe gerek yok. Olursa da tekrar haberleşiriz zaten. Bu bizim sizlerle üçüncü dersiniz. Siyer'in üçüncü dersi. Geçen hafta nerede kaldık? Ee, Peygamberimiz de vahiy geldi. Alak suresi geldi. Ee, rivayetlerin genel kabule göre e, ilk inen sureler Alak suresinin ilk beş ayeti genel kabule göre derken orada bir muallak durur mu? Genel kabule göre dediğin ya. Yani orada bazen Müzemmin Suresi, Müttesir Suresi ile de ilgili şey var. Acaba ilk onlar mı geldi anlamında ama genel kabul alak suresidir. Genel kabul alak suresi. Ee, neden böyle söylüyoruz? Yani nüzul sırasını toparlamak çok önemli bir şey olsaydı peygamber mutlaka toparlardı. Yani o anlamda çok... Evet. Yani bu anlamda hani bizim e, süreci anlamamız anlamında e, süreci daha iyi değerlendirmemiz açısından belki nüzyıl süreci önemli olmakla birlikte yani bu konuda mesela Kur'an önemli, korunmuş, yazılmış, çizilmiş <gülüyor> ama esvabı nüzuvlarla ilgili bu şekilde bir kayıt e, çok belirgin değil. Rivayetler farklılaşabiliyor. Ee, bunun da tabii kendine göre avantajları ve dezavantajları var yani çok önemli olup olmaması aslında bu biraz bizle ilgili yani 20. yüzyılda Kur'an'ı okuyan insanlar e, içinde yetiştiğimiz kültür dolayısıyla sonuç ve süreç odaklı düşünebildiğimiz için hele bu anlamda diyor, bunun süreci nasıldır diye biz merak edebiliriz ama peygamberimizden sonraki gelen insanlar için çok anlamlı olmayabilir çünkü peygamberler arasında 50 sene var 100 sene var falan peygamberimizin kendi dönemi içerisinde yani o hengame içerisinde o mücadele pratiği içerisinde e, atlanmış olabilir. Çok da bir yeri isabetle etmeyebilir. E, nitekim e, Kur'an'ın e, hani bilgi üretme anlamında fıkıh ve kelam meselelerini üretme anlamında nasıl kullanıldığını e, bakarsak, ilm-usul anlamında konuşuyorum. E, bu anlamda ee, aslında bir farklılaşan bir şey var. Mesela bizim ait olduğumuz gelenek daha böyle Şatibi'ye yakındır. Ve Şatibi'nin ifade ettiği, altını çizdiği şey çok farklı bir şeydir. Ee, mesela e, ilk yani temel usul kaynaklarından bir tanesi İmam-ı Şatii'nin Er O da yüzlerde falan galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onun öncesinde İmam Ebu Hanife var. Mesela İmam, Havine, İmam Ebu Hanife bize ilmi usulle ile ilgili e, çok fazla böyle üstünde çalışabileceğimiz hele böyle yazılı bir kaynak, yazılı bir kitap bırakmadı. Biz daha çok onun pratinden, bize gelen rivayetlerden, onun öğrencileri üstünden daha çok şeyi biliyoruz. E, Ama İmam şafin Er Risale diye bir kitabı var. Ve Er Risale bize şunu söyler, Kur'an'dan nasıl hüküm çıkartılması gerektiği anlamında bize bir model önerir der ki Arapça çok önemlidir. Hükmü olaylardan değil, gramerin kendisinden çıkartacaksın. E, dil içtihadi yapacaksın yani. Yani bir mesele geliyor mesela Müslüman mesele getiriyor İmam Şafiye ya da o usulü takip edene. atıyorum. Hani 20. yüzyıldan bir mesele olsun. E, hayat sigortası İslam'a göre caizmidir değil midir? Şimdi ilmi usulde Şafi ise bunun cevabını ne yapacak? Ayet ayet arayacak. Yani acaba bu sigortanın yerine geçebilecek olan bir olay var mı? Kur'an'da, peygamberin sünnetinde, hadiste bunları tek tek arar. Bunu yaparken de özellikle gramer üstüne çalışır. Yani harf anlamları üstüne, lafız anlamları üstüne çalışır. Lafızla mana arasındaki ilişki üstünde çalışır. Mesela bizim içinde yaşadığımız klasik genelik daha çok bununla yoğrulmuştur. Biz toprak olarak yani e, içinde yaşadığımız üstünde yaşadığımız topraklar itibariyle kendimizi hanefi desek de e, pratiğimize baktığımızda yani bu aynı şey diyanet içinde geçerlidir. Bilgi üretme konusuna baktığımız zaman aslında İmam-ı Şafi'nin e, usulü şey yapar. Buyur. Mesela bu anlamda Ehl-i Sünnet'in de ilmi usulde kurucusu e, kimdir? İmam-ı Şafi'dir. Kurandan hüküm böyle çıkar. Sünnetten hadis böyle sünnetten hüküm böyle çıkar. İcmadan böyle çıkar. E, kıyas'tan hüküm böyle çıkar gibisinde onun bir usulü var. E, fakat bir de İmam Şatibi var. İmam Şatibi en dürüstlü. İslam düşüncesi ve Kur'an-ı ilimler anlamında iki parça ayırabiliriz. Doğudaki İslam düşüncesi, batıdaki İslam düşüncesi. Doğudaki İslam düşüncesinden kastımız nedir? İşte Bağdat'ta oluşan, ee, İsvehan'da oluşan, ee, Mekke'de oluşan, Medine'de oluşan, Şam'da oluşan birikimi kastederiz. Küfe'de oluşan. Bunlar kendi içerisinde de ayrılır. Ee, mesela burada Mu'tezile ile Ehl-i Sünnet rekabet eder. Ee, Doğu İslam düşüncesi içerisinde. Ama... Batı İslam düşüncesine geçtiğimiz zaman olayın rengi orada biraz değişir. Batı İslam düşüncesi dediğimiz yerin coğrafyası nedir? Gırnata. Evet. Endülüs Emevileri dediğimiz topraklardır. Kuzey Afrika'nın bir kısmıdır ama asıl merkez e, İspanya coğrafyasıdır. E, orada özellikle öyle çıkan birkaç tane isim var. Mesela İbni Hazm. E, mesela İbni Rüşt. Mesela İmam Şatıbi. Bunlar batıdaki İslam düşüncesinin Kur'an idimleri anlamında kastediyorum. Köşe taşlarıdır. Köşe taşlarıdır. Muhyiddin oradan çıkmamış mı Mesela Muhyiddin İbni Arabi e, İspanya topraklarında oluşan kültür dolayısıyla orada yer bulamıyor. Orası. Kuzey Afrika. Orada. Kuzey Afrika'dan e, doğuya doğru gelmek zorunda kalıyor. Çünkü oradaki kültür hafızası e, tasavvufu ya da bu tür irfanı kabul etmiyor. Çok rasyonel. Ekol diyoruz kabaca. Evet. Yani İbn Arabi'nin orada söyleyeceği hiçbir şey yok söylese de kıymeti bir yok. Yani. Bir karşılığı yok. Doğuya geliyor. Ee, doğuda da işte süreç içerisinde ancak oluşuyor falan ama batıda oluşmuyor. Yani hala da öyledir. Batıdaki İslam düşüncesi daha rasyoneldir. Doğuda da mesela Şeyler yok mu? İşte mutezile ve fıkıhçılar özellikle. Yani kelamda mutezile reddeder. <gülüyor> İbn-i daha çok şeydi ama. Ee, Afgan coğrafyasında. Afgan ve Pakistan coğrafyasında. Ee, mesela orada tasavvuf çok önemlidir. İrfan çok önemlidir. İşte size geçen hafta Hücret-ül bahsetmiştim. Hücret-ül Bâliya çok önemli usul kitaplarından bir tanesidir. Ee, 18. yüzyılda yazılmıştır. Yani kural ee, Kur'an ilimlerini yenileme anlamında köşe taşı kitaplardan bir tanesidir. Ama baktığınız zaman yani sizi şaşırtacak çok fazla şey de buluyorsunuz. Kendinize çok yakın da hissediyorsunuz. Ama Hint coğrafyasında olmasından kaynaklanan irfan, tasavvuf, bu Hint mistisizminde bol miktarda bulabilirsiniz. Yani birazcık coğrafya yönlü etkisiyle İbnü'teymiyye'yi de kendi coğrafyası itibariyle değerlendirdiğimiz zaman eee yani mesela tasavvufla ilgili çok net bir şekilde çizgisi vardır. Evet. Içinde, Ama bir takım daha kitapları var. Tasavvufçu gibi de konuşur. İmni Teymiye için konuşuyor. Tamam. İki tarafını da bulabilirsiniz İmni Teymiye'de. O birazcık coğrafyanın etkisiyle ilgili. Ama e, İspanya coğrafyasına geçtiğimiz zaman bunun karşılığı yok. E, doğudaki İslam düşüncesinin zirve noktası Gazali'dir. E, fil, felsefede e, kelamda Fahrettin Razi'dir. E, doğudaki İslam düşüncesinin. E, ilmi usulde de e, İmam-ı Şafi'dir. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman ortaya ne çıkar? Ehli Sünnet ortaya çıkar. Kelamda Razi Fahrettin Razi. <gülüyor> Fahrettin Razi'nin tefsir var. tefsiri var. 30 civarı falan şey Abi gazeteci tasavvuf konusundan mı? Felsefe. Ee, 30 kit tefsiri var Fahrettin Razi'nin ee, teksirine baktığımız zaman bunun büyük bir kısmı Türkçe'de var. Her şey var. Kimya da var, biyoloji de var, ee, adab muasheret de var. Tefsirinde her şey var. E, Gazali'nin öğrencisidir. Gazali'nin öğrencisidir Fahrettin Razi. Gazali ile birlikte Doğu'daki İslam düşüncesi artık hani kendi tutarlılığı anlamında, doğru ya da yanlış değil, Kur'an'a uygundur ya da Kur'an ruhuna uygundur ya da uygun değildir anlamında söylemiyorum. E, doğu'daki İslam düşüncesinin tutarlılığının zirve noktasıdır evet. Gazali. Tabi artık ekol tamamlanmıştır. Tabi sistematiktir. Ağabey ben de Saadettin bir makalesini okudum, Gazali'yi nasıl bilirsiniz diye. Ya şey diyor mesela, gazali diyor kendisiyle çok çelişen biridir diyor. Çok tatlılıklar vardır diyor mesela. Batiniyir reddeder ama tefsirlerinde, batini tefsirlerinden çok yararlanır kaynaklarında der mesela. Ondan sonra yani bir sürü şey sıralanmış orada. felsefeye bakışı mesela. Mantur dedi. Mantur dedi. Metafizir dedim. Neusu bahis olan düşünce var o düşünceyi de mesela felsefe. Düşün buna... ettin. Akıl erte başında okumuştuk. Akıl bu söz konusunda Allah'ın tersinde. Hani ee, kayda kitabı da okudun. Hangi kitapta böyle? İhya'da geçen kalecen anlatmıştı da. Katkı kızda mı okudun? İhya'da, İhya'da mı okudun? Mitha aslında değil. mı okudu? He. Ama Gazali'yi işte bakın. Gazali İhya Ul'dan e, İhya'dan okursanız Başka bir Gazali. Evet. Her bu Gazali'yi okursanız çelişik, kafası karışık. Bu Kur'anlar içerisinde yanıyor, tutuşuyor. <gülüyor> Ama teavütünden okursanız net, kendinden emin. Ve Gazali Gazali yapan da teavüttür. Rus selam atasana. Kim yazdınız? Aynen. Öğrenim, ilk kitaba, Aynen. olarak söylüyor. Yazı anlamında mı? Her olarak. Teafüt, ilk yazılmıştan kitaplardandır. Tahfüt munkıs, ihyadır. İhya en sonlardır. Evet. İhya en son. İhya, İhya en son. Mesela bir tasavvufu şiddetle ededik en ömrün son 15 yılında tasavvufa kayıyor mesela. Hayır tasavvufu edetmiyor batılı yiğit edediyor. Tasavvufa da karşı çıktığı noktalar var ya. Şimdi o başka bir şey. Ee, ben nasıl ifade edeyim onu? Şimdi doğudaki İslam düşüncesi batıdaki İslam düşüncesinden geldik ya. Yani. Şimdi doğudaki İslam düşüncesi Gazali'nin temsil ettiği şey özellikle İslam Kur'an ilimlerinin e, Aristo'yla ya da felsefe ile Yunan felsefesiyle hesaplaşmasıdır. Hesaplaşmasının zirve noktasıdır. Bunun Gazali'dir. Bunun için tehafüt temel kitabıdır. Munkız, İhya yani meraklısı açısından eyvallah ama asıl kitap tehafüttür. İkincisi El Mustasfa'dır. O da ilmi usul kitabıdır. Yani Şafi'nin er ailesi gibi. El Mustasfa'dır. Bunun haricindeki kitapları hani daha böyle suyunun suyu. Yani çok onu ifade etmez. Çok onu anlayamazsınız. Gazali ile hesaplaşmak isterseniz Gazali'nin e, düşüncelerini net öğrenmek isterseniz bakmanız gereken kitap iki tanedir. Teaffüte bakacaksınız ve şeye bakacaksınız e, El Mustasfa'ya bakacaksınız. Onun haricinde size çok bir çizgi vermez. Yani ortaya çıkan portre o da var, bu da var, şu da var. Al-Munkız onun kendi hikayesini anlatır. E, o bütün bukanlarından bahsediyor. İşte diyor kendi dönemimde batınlık denilen bir akım, hakikati arıyorum. Ama o kadar karışık ki batıncılar bir şey söylüyor, felsefeciler bir şey söylüyor, e, kelamcılar bir şey söylüyor, fıkıhçılar bir şey söylüyor. Bunların hangisi doğru? Ve kendimi ilme verdim. İşte ilk önce kelamla uğraştım. Bir yıl kelamı okudum. iki yıl kelamı okudum. Sonra bunları e, okuduktan sonra bir yıl düşündüm, taşındım. Üçüncü yılda bir kitap yazdım ve kelamcılarla hesaplaştım. İşte sonra batınliliğe geçtim. Batınliliğinin kitaplarını okudum bir yıl. Bir yıl hazmettim. İçüncü yıl kitabını yazdım. Batınlilik bitti. Hikayesi böyledir. Hikayesi böyledir. Gazali'nin siyasal anlamda kimliği de Nizamiye medreselerinin ulama tabii baş ulama tabi, rektörü rektör bu şeyin kitabı şeyin Zerrin Kuk'un gazel hayatını anlatan bir kitabı var abi medrese'den kaçış bilmiyorum o kitabın yani başlangıç kısmını okudum orada işte 32 yaşında üniversitenin rektörü var en yüksek şeydi ama bırakıp gidiyor, tasavvuf işi işte şeylerine kalıyor süreç işte camilerde şeylerde takılıyor falan. Şu vatandaş soru soruyor od kişiye yanlış yapıyor bu videoyu düzeltiyor falan. Yani o kitap bir şey çiziyor. Oradaki anlatılan şey sıralamasına doğru buldu mu tespit Yok. Eee iyi oraya. değil o kitap. Ee, yani bu haliyle anlatıyorsa iyi değil. Çünkü bir siyasi projenin ee, bir aktörüdür. Onu o şekilde okumak gerekiyor. Yoksa Gazali'yi doğru anlamayız. Gazali zirvedir. Gazali'den sonra Doğudaki İslam düşüncesi artık çok farklı bir şekilde gelişmiştir. Mesela e, Osmanlı'nın medresesi de e, Osmanlı'nın medresesi de e, hikaye anlatayım ondan sonra buraya geçeyim. E, batıdaki İslam düşüncesiyle Doğudaki İslam düşüncesinin Osmanlı'daki karşılaşması hesaplaşması Fatih döneminde. E, biz bunu nereden görüyoruz? Tehafüt tartışmalarından görüyoruz. Tehafüt ee, tutarsızlık demek. Felsefecilerin, filozofların tutarsızlığı demek. Ee, bu tehafüt, Gazel'in yazdığı tehafüt i̇bn Sina ve Farabi ile ilgilidir. Bu felsefecilerin, e, bu İslam filozoflarının e, Yunan, metafi, Aristo'nun metafiziyle, Aristo'nun mantığıyla Kur'an ilimlerini e, mezzetmeye çalışıyor. Ya, Projeleri bu. Karşı bir evet. Ee, ve bu projeyi yanlış bularak Gazali teapüt, ilk teapütü yazıyor. İkinci teapütü de yazan kimdir? Ee, i̇bn O da e, Emevi dedir. Emevi diyorum. Endülüs topraklarındadır. Ee, sonra ona karşılık e, Ali Tuğsi bir teapütü yazmıştır. İbnül Üstünlük İstin Aslı karşı mı yazıyor? Tabi Gazali'ye karşı yazıyor. Yani sen diyor Aristo'yu doğru anlayamadın diyor. Evet Aristo'yu doğru anlayamadın diyor. Üstüne üstlük Farabi ve Sina'yı da söyler. Onlar da zaten doğru anlamadılar. Farabi böyledir, böyledir. Şey, Farabi diyorum. Aristo'yu böyle anlamak gerekir ile ilgili. Kendi tevaffütün yazıyor. Tevaffütün tevaffütü diye. Üçüncü tevaffüt Nasrettin tuğus, Ali Tuğsi Nasreddin Tursi, Kitab-ı Zuh. Ee, Kitab-ı Zuh hem i̇bn ile hesaplaşır, hem Gazali ile hesaplaşır, hem Farabi ile, hem Aristoyla büyük bir projedir. Ee, sonra Hocazade gelir. Hocazade kim? Ee, Hocazade, Osmanlı e, sarayındaki e, sarayına davetirler, ulemadan bir tanesi. Meşe'in herifleri. Hoca doğudan geliyor, doğudan geliyor. onun sarayında Hoca Zade ile Tusi ee, teafütlerini çarpıştırıyorlar. Bir tanesi Rüşdiyanlısı, bir tanesi Gazaliyanlısı. Fatihin sarayında ikisi tekrar tartışmaya geçiliyor ve kazanan taraf bu tartışmayı kazanan Gazali tarafı oluyor. Yani? O Tusi oluyor. Hayır, Tusi kaybediyor. Tusi kaybediyor. Hoca Zade kazanıyor. Hoca Zadeyi de taufütu yazan Yavuz döneminde Kemalpaşa Zade yazıyor. En son taufüt nerede bitiyor? Yavuz döneminde bitti. Yani beşinci kitap oldu, doğru mu? Dört ya da beştir. Dört buçuklu beş buçuklu. Birinci Gazade, ikincisi i̇bn İbnülüs, Üç, üçüncüsü Fahrettin Tusi, dördüncüsüne Hoca Zade yazıyor mu? Hoca Zade yazıyor. O zaman beşincisi de yani... Kemalpaşa Zade. Bu İbn Kemal var ya, hani evet. atının şeyi sıçrıyor, sonra onu saklıyor, yavuz falan. Ee, ulema o, ulemaımız o. Ee, bu tevafüt tartışmalarını ya sene ya da bir sonraki sene e, ben gündem olarak inşallah açacağım. Ee, yani bir tevafüt dersi 3-4 haftalık bir yapmak istiyorum. Çok Yani bir İslam klasiklerini en temel metinli e, tanıma anlamında teafüdlerin e, konuları bellidir. Ortalama Hepsinde ortak olan konular 13-14 tane konu vardır. Bunlar aynı zamanda aristo metafiziğinin konularıdır. Kur'an'dan kaynaklanan bir boyutu daha vardır ama genel itibariyle meseleler aristo fiziğiyle metafiziğiyle baş başa gider. İşte ilk yaratıcıyla kainat, alem arasındaki ilişkinizdir. Tudur etmiştir? Yaratılmış mıdır? Var mıdır? Hangisi öncedir? Hangisi sonradır? Sonra mucize sonra peygamber e, hareket bunlar temel konulardır. E, Tevafütlerin temel konularıdır. Bunlar hala tartışılıyor değil mi? Tevafüt tartışması bitti. Artık yani 20. yüzyılda 19. yüzyılda çok anlamlı bir konu değil. Çok anlamlı bir konu değil. Yani e, yani var yani. Kim? Bunun cevapları var yani. Değil mi? yani Bunların yani, cevapları yok. Bu tartışmalar bir sonuç doğurmadı mı yani Sonuç? Sonuç doğurdu. Sonuç doğurdu. <gülüyor> Ama e, <gülüyor> yani bu sorular kolay cevaplanacak olan sorular değil. Bunu şöyle anlamak gerekiyor. Şimdi felsefe ile felsefe metoduyla düşünme metodu birbirinden farklı şeylerdir. Yani. Bir anlamda aslında felsefe, hakikati arayış gibi gözükmekle birlikte benim kendi okumalarımdan edindiğim şey şu, bu biraz da 20. yüzyılda yaşamış olmanın belki avantajları ve dezavantajları itibariyle konuşuyorum. Bir model, yani kainatı anlamak için, bir tasavvur, bir proje geliştirmek için bir model kuruyorsun ve bu modelde insanlığın en temel sorularına cevap vermek zorundasın. Ve cevapları verirken de usulünün, takip ettiğin usulünün dışına çıkmayacaksın. Özellikle Aristo mantığının ee, ilkelerin dışına çıkmadan bu cevapları vereceksin. Çıktığın yerde safsataya düşersin. Ve projek eksik kalır. Yani bu bir anlamda zeka gücünün yarıştırılması gibi anlarsanız bence daha doğru olur. Yoksa felsefede hakikati bulunabileceğini ben hiç düşünmüyorum. Yani felsefenin hakikatle bir bağlantısı... Özellikle 20. yülda kırmak çok zor çünkü bilgiyle kültür, bilgiyle iktidar arasındaki ilişki e, artık genel bir kabul haline geldiği için, genel bir kabul haline geldiği için şeyi koparamıyoruz. Yani benim Muharrem olarak ürettiğim bilgiyle içinde yaşadığım toplumun e, sosyal durumu, ekonomik durumu arasındaki bağlantıyı koparamıyorum. Yani kültürme aşamıyorum. Toplumu aşamıyorum. Aşamadığım için de bütün cevaplarım bu kültür içerisinde kalıyor. Eskiden bu daha mı kolay? <gülüyor> eskiden e, bu model yoktu. Eskiden model neydi? olunun zekası, aklı, hakikati yakalayabilir diye düşünülüyordu. Bugün eskiden düşünen birçok şeyin... Kabul görülmüş cevapları olduğu için mi, ekstraşı? Evet. Yani yaşadığımız toplumlar. İnsan bunlar şu an hakikat yakalayamayacak mı? Yakalayamıyor mu Anlamadım. İnsan bunlar günümüzde hakikat yakalayamıyor mu? Bir şeyler eksik mi? Ee, yani hakikattan ne anladığınıza bağlı. Gerçek işte, gerçek apaçık gerçek. İşte bunlar apaçık gerçek, bunlar karmaşık şeyler. Allah Allah. Abi gelmiş. Allah gibi bir ayetleri de, şey değil mi yani sonuçta? Yani, yani yaşadığın şeye, yaşadığın şunu hakikat diyorsan tamam bu hakikattır. Bunda problem yok. Görüyorsun, dokunuyor. Ama mesela alem önce mi yaratılmıştır, sonra mı yaratılmıştır tartışmasını nasıl yapacaksın? Sağlaması olmaz. Yani mesela Allah kainatı nasıl yarattı? Ama Allah bir an İşte orada, orada bitiyor. Oldu. Ya da <gülüyor> sen böyle cevap veriyorsun bir başkası da başka bir şekilde cevap veriyor. Sorun neydi? <gülüyor> <gülüyor> Allah kâinatını yarattı. <gülüyor> Önce mi sonra mı diye bir soru. Sorayım. Yani Allah kâinatı yarattı mı yaratmadı mı? Var mı yani? Bu teafütün temel konusudur. metafiziğin temel konusudur bunlar. Yani yaşadığınız. Ya da nasıl yarattı? <gülüyor> Ama bunlar hakikat arayışının içerisinde olan şeyler değil. Yani <gülüyor> e, mesele bu değil. Mesele, e, şimdi klasik felsefede şöyle bir şey vardır. İlk önce fizik yaparsınız... ...sonra... E, ...matematik yaparsınız... ...sonra mantık yaparsınız... ...bunun üstüne metafiziği oturtursunuz... ...en sonunda da bunu siyasetine oluşturursunuz... ...yani klasiğin kafası şöyle çalışır... ...siyasette tavır almak için... ...fizikten başlayacaksın... ...fizikten başlayamıyorsan... ...siyasette mükemmel olmaz... ...Erdemlişehir'i kuramazsın... Yani olay bu. Mükemmel bir tasarım kurmak. Belki finamacı bu. Nasıl? Hocam bizim o zaman levhi mahfuz okumamız lazım. Levhi mahfuz Kuranda geçiyor hocam. Levhi mahfuz mu bir kitap var. Orada yazıyor bütün bilgiler. Ne bilgisi yazıyor? Hocam Kur'an'da gözüme takılmıştı da Lefki mahfuz, Lef mahfuz, Lef mahfuz diye bir şey var. var. Evet. Hocam onu okumamız lazım hocam o zaman. Bunu, Kaynak kebabı olarak okuyamazsın. Onu okuduğunda genç işten geçmiş olur. <gülüyor> hocam <okuyamaz. gülüyor> <gülüyor> bu kadar karıştı hiç. Yani hakikat denilen tartışma bizim aslında insanlık kültüründe oluşan bir motivasyon. İnsanlığın problemi var olduğundan beri aslında aynı. Adil paylaşım var mı yok mu? Dünyadaki gerçek bu. Çağrı bu. Nasıl? <gülüyor> yani insanlığın temel problemi bu. Sosyal adalet var mı yok mu? İnsanlığın yani insanın kainatı bozması da bundan dolayı oluyor. Ama bunlar yani ben böyle söylüyorum bir başkası da farklı bir şekilde söyleyebilir. Önemli olan tutarlılık içerisinde bunu ifade etmek. Ee, doğudaki İslam düşüncesi bu tutarlılığı Gazali ile birlikte zirve noktasına ulaştırdı. Ee, batıdaki İslam düşüncesi de e, İbn Rushd ve Şatibi ile birlikte bunu bir tutarlığa ulaştırdı. Yani buradaki cevaplar kendi içerisinde tutarlıdır. En azından şimdiye kadar İbn Rushd'ı sallayan adam çıkmadı. Evet. Tabii. Mesela Gazali de İbn Rushd'ın harcında zorlayan bir adam çıkmadı. İslam düşüncesi içinde bahsediyorum. Hemen su Yani... Onlar zirveni. Harbiden Hı? böyle bir ee, şey yapılır yani ses konuları e, tartışmaya açılır. Bu şekilde gerçekten bir tutarsızlık mı? Hayır şu anlamda yani İçerisiyle. felsefenin kendi mantığı içerisinde adam tutarlı konuşuyor. Hiç Hı. kuralı bozmamış yani. Buna diyecek bir şeyin yok. Kuralı bozmadıysa bozmamıştır. İbn-i akılcı değil midir ya? Evet. Yani akılcı değildir, akılcı mıdır sorusu şu anlamda yanlış. Aristo'cu mudur, böyle sorarsan anlamda. Aristo'cudur. Yani biz diktan düşüncesine bile inceyerek Aristo'suz düşünemiyoruz. Aristo'suz bir diktan var ya, ee, düşünce tarih olmuyor. Aristo'yu devre dışarı bırakarak <gülüyor> felsefe tarihi yok. Hint tarihi, Hint düşünce tarihini bilmiyorum. Bu Hintlilerde olabilir. Aynen. Ama e, bizim yaşadığımız coğrafyada... E, Arap coğrafyasında, Müslüman coğrafyada e, Yunan coğrafyasında, Avrupa coğrafyasında Aristo'yu atlayarak bir şey Olmaz. Yani. Olmaz. O yüzden şeydir yani. Faslet felsefeyle uğraşanlar Aristo'ya bir pençeriye ulandırmak zorunda ya. <gülüyor> Yani onu kabul etmek zorunda değilsin. Ama onunla hesaplaşmak zorundasın. Hmm. Yani fikirlerine katılmayabilirsin. Birçok insan katılmıyor. Macam Eleştiriyor. Ama Aristoyu da hesaplaşmak zorundasın. Aristoy hesaplaşmadan devam edemezsin. Mesela şu anda Avrupa için zirve noktası Kant'tır mesela. Aydınlanma, aydınlanma, aydınlanma, aydınlanma geleni içerir. Hegel. Hegel. Aydınlanma içerisinde yer alır ama Marx bu sistemin tamamen dışındadır. Yani felsefe içerisinde Marx'ı koyamayız mesela. Aşağı Marx var. ayrı bir dünya. Hı? <gülüyor> Aşağı mahalle midir? <gülüyor> ee, yani şöyle Marx felsefenin problemini değiştiriyor. Şimdi bir felsefe yapmanız için ortada bir problem olması gerekiyor. Problem ne? İşte kainatla Tanrı arasındaki ilişki. Ya da akıl nasıl bilgi üretir? bilginin doğruluğu nedir, yanlışlığı nedir, biz bunu nasıl ölçüyoruz falan. Mevzu bu. Ama ee, Marx bize başka bir şey söylüyor. Sizin bilgi dediğiniz şey, akıl dediğiniz şey, felsefeyle ilgili kendinize ne yapıyorsanız bunun hepsi üretim araçlarıyla, üretim araçlarıyla girdiğiniz ilişkin içerisinde şekillenmiştir. Dolayısıyla sizin ee, çabanız, düşünsel faaliyetiniz, üretim araçları olan ilişkinizi aslında yansıtır. Abi, evet. bu, Tabii yani, farklı bir şekilde hesaplaşmış oluyor. Yani bütün o problemleri ne yapıyor? Devre dışı bırakıyor. Yani kainatın yaratıcısı var yok tartışması anlamsız bir tartışma. Ama emek sömürüsü önemli bir konudur. Asıl konu budur. Mesela oraya dikkat çekelim. Yani senin en başta söylediğin adil dağılımın yani asla Feshefe'nin olması gerektiği yere çekmiş oluyor diyoruz senin söylemene değil mi abone ol? Allah'a emanet olun. Tanrı var mıdır, yolumuzu örtün. Yani maks yapan konular onlar değil. O bizim e, Türkiye'deki kaba maksistler dolayısıyla. Böyle. Avrupa'da öyle değil. <gülüyor> Avrupa'da öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela Lenin. Mesela çok önemli bir adamdır. Kandilcan abiden dinlemenizi tavsiye ederim. Çok önemli bir teorisyen, beyinileyicidir. Ee, Rus toplumu da ortodokstur yani. O toplumda Rus devrimi ortaya çıkıyor. Benimle kafas köyü. Ama Anadolu'ya geldiğimiz zaman burada yani bizim Marks'tan anladığımız şey işte Allah'a var mı yok mu, Allah'a inanmıyor. Biz böyle algılıyoruz. Bu kabanın da çok kabası. Yani Marx bu değil. Marx mesela evet. Kapital'ını okuduğunuz zaman İncil'le ilgili bir sürü ifadesi vardır. Bir sürü ifadesi çıkar. Yani referans bir yerde olur, alıyorum. Alıyorum. Evet. Derse başlayacağız mı şeyi? Biz hala dersin içindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu kitaptım. Peygamberimiz. Kardeş, Şimdi bu tartışma neden önemli biliyor musunuz? peygamberimiz doğduğunda e, vahiy geldiğinde e, Hazreti İsa ile arasında 500-600 senelik bir zaman dilimi var. Biz Hazreti İsa ile Yunan geleneği arasında ne kadar bir mesafe var onu bilemiyoruz. Belki bin sene var. Yani peygamberimizin yaşadığı dönemde Roma'da Bizans'ta ulemanın e, filozofların tartıştığı konular bunlar. O dönemde insanlar hakikati, felsefeciler hakikati arıyorlar. Platoncu olarak, Aristocu olarak, Epikürcü olarak farklı farklı versiyonları var. Meraklısı bilir. Yani Peygamberimiz geldiğinde Roma'da, Bizans'ta bunların tartışması yapılıyor. Ama bunlar çok da böyle siyasetten kopuk tartışmalar değil. Ama ee, vahi yenilendiğinde, vahiy yenilendiğinde, mesaj yenilendiğinde Müslümanların zihni aslında yeniden kodlanıyor. E, şimdi ben geçen hafta Alak suresini peygamberimiz açısından anlamaya çalıştık. Ama 20. yüzyıl okuyucuları olarak biz için ne ifade ediyor? Ya da işte 12. yüzyılda kim yaşıyorsa Osmanlı'da ya da Kuzey Afrika'da bir ülkede bilemiyoruz bir Müslüman için Alak suresi kendi dünyasında ne ifade eder? Bu başka bir konu. Ama bu konu da çok önemli bir konu. Biz Alak suresini nasıl yorumlamıştık? Peygamberimizin Alak suresinden önce nesi vardı? Kahin olma ile ilgili bir korkusu vardı. Çünkü sesler duyuyor, rüya görüyor, rüya gerçekleşiyor, çıkıyor. Yani bunun o toplumdaki karşılığı cinlenmişim, kahin olmuşum. Peygamber o toplumda 40 yıldan beri yaşıyor. Dolayısıyla buradaki kültür içerisinde yani zihin olarak bu noktaya varıyor. Ve kendi kendine soruyor, eşine soruyor. Yani ben cinlendim galiba, ben kahin mi olacağım? Bunu soruyor. Ve bunu sorarken... Ramazan ayında ne oluyor? Ayetler iniyor. Alak suresinin ilk beş ayeti. Nasıl yapmıştık onu? Evet. Yaratan Rabbin adıyla ikra. İkrayı ben şimdi oku diye çevirmiyorum. Krat diye çevirmiş. İkra diye bırakalım. Yani ikra daha böyle çevrilmemesi gereken kavramlardan belki bir tanesi. Yaratan Rabbin adıyla ikra, peygamberimizin korkusu ne? Ee, kahin olma ile ilgili bir korkusu var. Bununla ilgili bir cevabın gelmesi gerekiyor. Peygamberimiz şöyle düşünmüş olabilir. Tabi yorum yapıyorum. Allahu Alem. Yaratan Rabb diyor ya, Rabb bir sıfat. Ne demek bu? Sevgi ile terbiye etmek demek. Sevgi ile terbiye edene Rabb deniyor Arap toplumunda, Arapça'da. Yaratan Rabbin adıyla ikram. Acaba cinler sevgiyle terbiye ederler mi? Yani bugün için bile böyle bir şey mümkün değil. Cin dediğiniz zaman başka bir şey algılıyoruz. Bunun sevgiyle, güzel duygularla hiçbir alakası yok. O insanı kan pıhtısından yarattı. Cin bir şey yaratabilir mi? Bir şey yaratamaz. 20. yüzyılda da cin kavramını yani sokaktaki bir adama sorsak cin yaratabilir mi? Hayır, yaratır demez herhalde. Biraz bestiye dayanmamında değil mi peki? Daha evet. çok e, sevgiyle terbiye eder, terbiye edici anlamı daha önemlidir. Evet. Evet. Burada kampatısı şimdi birim birimdeki artık gülüşlere hani karşıda değil ya. O kelimeler kan patatı diye mi geçiyor, kelime yoksa o dönemde öyle mi etmişler acaba? O dönemde o şekilde tefsir ediyor. Evet, bir alaka. Bir... Onu Mustafa İslamoğlu yorum yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani alaka, ilgi, sevgiyle falan. Yani bunlar olur. Yani bir yorum, güzel bir yorum. E, yürek Devleti'ni okurken bayağı etkilenmiştik ama Hı. kaç şimdi hiçbir anlamda gelmiyor bana çok fazla açıkçası. E, ama burada kritik nokta şu, cinler bir şey yaratabilir mi? Hı. Yaratamaz. İkra, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Cinler nihayetsiz kerem sahibidir. Nihayetsiz kerem sahibi olan karşılıksız verme anlamı çok öndedir. Cinlerden karşılıksız bir şey alabilir misin? Bugün bile de anlamlı değil bu. Yani mutlaka bir karşılığı olacak bu. <gülüyor> o kalemle öğretendir. Cinler kalemle mi yazmayı öğretir? Böyle bir şey Allah öğretir. İnsana bilmediğini kim öğretti? O öğretti. Cin ne öğretiyor? kodu abuk sabuk şeyler gibi ya da bildiğimiz şeyler ama insana bilmediğini öğretti demek peygamberimizde şöyle bir yankı bulmuş olabilir mi peygamberimizi Hira'ya götüren bir mesele var yani toplumundan uzak kalmak istiyor e, kendini Mekke müşriklerinin e, yolunda ya da toplumsal pratinde yer edinemiyor uzak geliyor puta tapmak e, taşa toprağa tapmak çok ters geliyor ona ama peki ne yapmam gerekiyor? Yaratıcıya ibadet etmek için ne yapmam gerekiyor? Bu sorunun da cevabı yok. Bu sorunun cevabını sana cinler söylesin. Cinde de böyle bir cevap yok. Bunları alt alta topladığımız zaman kahin olma korkusunu aslında kırıyor bu ayetler. Nasıl kırıyor? Ee, Peygamberimizin bunu kırması için sözlerin Allah'tan mı geliyor? Ben mi üretiyorum? Yoksa cinler mi bu cümleleri bana söylüyorlar? Bunu ayırt etmesi gerekiyor. Bunu ayırt edemezse peygamber olamaz. Peygamberlik misyonunu yerine getiremez. O düğüm şeklinde kalır. böyle kalır yani. Bu sorgulama yani bu ayetler ee, aslında şunu söylüyor. Hani şey yaparken şöyle bir hikayesini anlatmıştım. İşte Cebrail beni sıktı diye Peygamberimiz anlatıyor. Ben ikra bilmem diyor. Bir daha sıkıyor. Ben ikra bilmem diyor. E, i̇fadelerde çok sıkıyor. Canı yanıyor olabilir. Şimdi mesela birisi size işkence etse, işte bir şey söyledi ya ne söyleyeyim? Bir şey söyle. Hani o işkenceye göre biz bir şeyler söyleyebilir duruma gelebiliriz. Peygamber söyleyemiyor çünkü yok söyleyecek bir şey. Yok bomboş. Deniyor yani orada. Bu sözlerin kaynağı vahime, bu sözlerin kaynağı cinni, bu sözlerin kaynağı Muhammed'in kendisine. Peygamberimiz İlk önce bu konuda kendisini ikna alması gerekiyor. Ve süreç içerisinde e, gelen ayetlerin kendisinden olmadığını anlıyor. Yoksa peygamberlik misyonunu devam ettiremez. Bu ayetleri savunamaz. Bu da kendisi bir kere ikna olması gerekiyor. Abi peki. Abi nasıl? Değer bir şey yoksa bir şey? O peygamberimizin kendi dünyası, onu bilemeyiz. Yani nasıl bir şey onu bilemeyiz. Sadece yani yorum yapıyoruz. Yani Ama peygamberimizin yani birinci... tartışmalarında bu konuda geçirirler değil mi vahiyin? Teaffüc Yok, bunlar çok önemli bir konular değil. Ya, ya, bu konu çok önemli değil. Ya yani kültür var, vahim... içerisinde anlamlı değil. 20. Vahim, vahim Vahiyin peygamberi Allah tarafından mı geldiği tartışması geçmemelidir. Şöyle, vahiy dediğimiz hadise nedir? ...bununla ilgili faal akıl teorisi vardır. Faal akıl, faal akıl teorisi vardır. Onu i̇bn Sina özellikle anlatır, Farabi anlatır, i̇bn Sina anlatır. İşte birinci akıllar, ikinci akıllar, onuncu akıl. Lehf-i dediğiniz şeyde felsefe içerisinde onuncu akıllar içerisindedir. O onuncu okuldan da işte Peygamberin kalbine yani ilk okuldan bir şey okuldan yani. Değil bu vaki konusu yoksa... Bu rasyonel bir şey değil. Yani bunu açıklayamazsın, bunu anlatamazsın. Bunu anlatacak olan kişi zaten aramızda yok şu anda. Abi o zaman hani bu İmam. iman. Yani, abi iman da, da yani. Abi bunu rasyonel açıklayan kişiler de var mı ya? Ne kadar rasyonel? Değil, tabii yani o rasyonelliğe karşı bir başkası da farklı Aynen, bir rasyonel. Değil. Açıklayayım, yani açıklayayım abi. Başka yani açıklayayım. şu anda hiç anlamlı değil. Abuk subuk bir şey gibi durur. Ya şu şekilde bir mevzu var abi. Matematikte ve işte cebir noktasında Cebrail olduğu iddia ediliyor. Mesela bu şekilde bir tartışma var. Nasıl? Peygamberin kendi aklıydı. Çünkü cebir kelimesi etimolojik olarak aklı ifade eder. Ve aklında görmüş olduğu da vesaire diye muhbette döner mesela bu noktada. Ama buna kadar tutarlıdır ya biraz tutarsızdır, vallahu aleyh yani, bunu da sonuçta. Bu Abi ilham bir vahiy. İlham farklı bir şey. Ha. Yani ilham biraz kişisel tecrübe. Yani senin iç dünyanla ilgili bir şey bir açıklayamazsın. Vahiy böyle bir şey değil. Yani vahiy ee, böyle açıklayamayız. Böyle açıklarsak hep bir şey eksik kalır. Bu fiyatının nesini biliyorsun ki o noktada kıl versin? kalbinin indirilme meselesi var sanırım. Yani, şey hani sen şimdi benim... kılmadan tutsa bunu ezber edeceğiz gibisinden de bir olay var. Hani kendiliğinden gelişen olay. Abi peygamber. Devam taktım. Ya Peygamberin burada bana hani, istek dışında olan meseleler gibi biraz nazdır yosanırsam. Hani vahiy geliyor, Peygamber yapacak bir şey mi yok, sadece bunu alıyor, övüt olarak. Bunu Önce de kendisi dediğim gibi inanıyor, ondan sonra anlatmaya başlıyor. Hı. İşte kendisi inanmadan yapabilirim bunu. Yapamaz. Çünkü bu vahiy mi, cinler mi söylüyor, benim düşüncem mi? Abune olarak şey mi? Buna yine de dedim. Gerek. Kalp kelimesi anlattırın. Abla zaman da aktolarak mı? Kim? Abla zaman kalp kelimesi yoksa? Yani Araplar ee, Arap içerisinde kalp ve akıl iç içe geçmiş. Şey Akleden kalp falan anlamında geçiyor ama. Aa çok aklım bu değil mi? Beni evet. hareketsetmiyor mu bu dönemde kalp? O dönemde dünyada da öyle. Ya yani o dünyada da öyle. Dünya kalp, mi? inanmak, vicdan. Vicdan. Vicdan, vicdan. vicdan, vicdan krallığı. Anladığımız kalp anlamında o dönemde değil mi? Namaz eder mi? bir, bir yere okuduk biz bunu. Müslümanlık bu şey şey. kadar değişiyor evet. mu? O Hı, dönemde değişiyor. kalp beyin, Kalp beyni ifade ediyormuş. Niye O dönemde ben Şimdi akılla beyin farklı bir şey. Yani hani biyolojik olarak da öyle midir? Çok iyi bilmiyorum ama akıl ee, daha doğrusu zeka biyolojik bir şey. <Gülüyor> Mesela bizim kafamızdaki lityum dengesi değiştiğinde düşüncemiz bizim bozulur. Siz dışarıdan lityum takviyesi aldığınızda adapte olmaya başlarsınız. <Gülüyor> lityum dengesi sizin görüşünüzü bozar. Duymanızı engeller. Tadınızı yani beş günün hepsini bozar. Oradaki oynaklık. Dolayısıyla Düşüncenin böyle biyolojik bir tarafı var. Ama o düşünce soyutlama yapabilir mi mesela? Yani beyin anlamında. Beyin soyutlama yapabilecek bir mekanizmaya sahip midir değil mi? Tartışması başka bir şey. Akıl soyutlama yapabilir ama beyin soyutlama yapamaz. Aklın yeri neresidir? Kalp midir? Orada mudur? Burada budur? Onu... Yani o <gülüyor> kabul. İşte akıl denilen bir şey var. Akıl var. Akıl soyutlama yapabilir. Soyutlama yapmak insanoğlunun en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Niye ne demek soyutlamalardan so Bu kısmı değil mi? Yani bu, çok hafif. bu çok hafif bir şey. Şimdi kalemi bıraktım. Düştü. Bir kere daha bıraktım. Düştü. Milyonuncu kez bırakırsam bu düşer mi düşmez mi? Nereden biliyorsun? musun? Buyur dene. Soyutlama yapıyoruz. Üç kere düştü. Hemen hop, akıl olarak biz bunu soyutladık. Ve evrensel bir kanun çıkardık. Şimdatıllaha bir anda pat diye çıktık. Ya da necmi mahfuza. Bunu akıl yapabiliyor. Bunu sadece insanoğlu yapabiliyor. Yani... Hani kendi... Ee, boyutumuz anlamında konuşuyorum. Çalışma prensesinin bu şekilde kararını tutuyor. Örneğin... Ee, Popor denilen bir adam vardır. Abi, yani bu Pablo'nun köpeği olayı var ya. Ya yani Pablo'nun köpeği olayı çok basit bir olay. şartlanmalar yani var. abi. Nasıl değil? kadar itiraz da daha çok önemli isimler var. Pablo bu konuda çok önemli bir isim değil. En önemli isim, en önemli isim, en önemli isim David Hume mesela. Ona itiraz eder. Misal abi de bu Buna itiraz eder mi? O niçin? yani e, düşünceyle uğraşan adam fraksiyonu ne olursa olsun ister Tanrı'ya inansın ister inanmasın evet, işte. metafiziktir Haremcik metafiziğin ya. dışına çıkamayız yani soyutlamadır bu soyutun dışına çıkamayız Karl Popper bir adam var e, metafizikle e, felsefi önerme arasını şöyle ayırt eder Ölermeniz yanlışlanabiliyorsa rasyoneldir. Metafiziklerken fiziğin dışında yani... İşte mesela Allah kainat arasındaki evet. ilişki gibi. Metafizik dediğimiz Yoksa cinperi olayı değil evet. metafizik. Tamam. Cinperi dediğimiz olay daha böyle yani manevi dünya diye isimlendirebiliriz. <gülüyor> Ruhaniyet diye isimlendirebiliriz. Ama metafizik başka bir şeydir. Da <gülüyor> da bir şey. Kainatla ilgili daha böyle temel sorulardır. Hı. Mesela bütün yarımdan neden büyüdü Şimdi soru çok saçma değil mi? Böyle bir şey olmaz. Yani algılamıyoruz bunu. Bütün her zaman yarımdan büyük müdür? Şimdi soru bile açamıyorum sizin aklınızda. Yani saçma sapan geliyor. Çünkü, i̇şte bak şüphe açamıyorum. <gülüyor> şüphe açamıyorum. Neden? İşte bu aklın bedi ilkeleridir. Nettir, apaçıktır. Asla tartışmamız. çizgi varsa bir çizam vardır. Bundan şüphe edebilir miyiz? Soyutlama yapıyoruz ya. Hemen anında çıkıyor düşünce. <gülüyor> Ama yani bunu nasıl ispat ettin? Çizgi var. Bir tanesi <gülüyor> tamam. Hep böyle midir. Bunu bilemiyoruz. Bunu çünkü milyon kere deneyemeyiz. Milyon kere denedik. Milyar ciler denemek mümkün değil. Yani bir önerme ne zaman Evrensel bir kanun haline gelir sorusu ancak soyutlamayla ve soyutlamanın olduğu yerde de metafizik vardır. Bir yerde e, bir şeye iman etmek böyledir demek zorunda kalıyoruz. Metafizik soyutlanmış fizik gibi mi kalacak dersek? Yani fiziğin arka planı gibi mi yoruluyorsa? Gibi. Ölüyor, bir, bir gerçek, gerçek olarak alırsan evet. Soyut? Soyutlama. Soyutlama nedir? Bir kere düştü. iki kere düştü. Üç kere düştü. Kalem hep düşer. Kalem hep düşer. Evrensel kalınlığı kanlı haline getirdim. Soyutlama, somut soyutla ilgili bir şey değil. Yani bu tuttuğun somuttur, tutamadığın soyuttur tartışması neyi bu? Bu başka bir soyutlama, başka bir şey. Evet. Bu başka bir şey. Karl Popper mesela yanlışlamacılığın üstüne getirir. Yani bir önermenin yanlışlanabilirliği önemlidirler. Mesela Kant, üstünde tartışamadığımız konularda suçmamız gerektiğini söyler. Metafizik, yani bir yere bağlayamazlar gibi. Ee, buraya nereden geldik? Vahiyden geldik. Peygamberimiz. Kendi iç dünyasında bunun kaynağını ayırt etmek zorunda. Ve peygamberimiz bunu süreç içerisinde ayırt ediyor. Cinden, vayden, benden. Bunun kaynağı ne? Ben değilim, cin değil, Allah. Bunu peygamberimiz ayırt edebiliyor. Bu süreç ne kadar? Bu süreç çok uzun değil. Bu süreç çok uzun değil. Yok yok yok yok yok. 4-5 sene bir yere oturmuyor. 8 ay, 6 ay. Öyle bir şey. Yani, Belki bu, o kadar bu, bile olmayabilir. 2. verdi. 3. vakit. Kalk ve uyar. Şimdi ikrayı bu şekilde eğer anlarsak e, müddesine, müzemmine geçelim. <gülüyor> e örtüsüne bürünen geceleyin kalk yalnız gecenin ilerleyen vaktinde, gecenin yarısında kalk ve bundan biraz eksilt veya bundan arttır ve tertik üzere Kur'an oku. Şimdi ilk gelen, ikinci sureler bunlar. Yani Alak suresinin ilk peşine bunlar geliyor. Evet. Ne kadar zaman sonra geliyor? Şimdi ayet ne zaman indi? Ben kendim yorum yapıyorum. Ramazan ayında indi. Hac mevsimi ne zaman? Kurbat, kurbat. Kaç ay var arada? İki Haş mevsimi neden önemli? Müddesir bir şey. Müddessir suresi ne diyor? Eğer bu seferinden kalk ve uyan. Devli ama İnsanların olduğu. Şimdi e, Peygamberimizi biliyoruz ki, yani böyle haram aylarda e, bu meseleyi çözmüş olması gerekiyor ki yoksa Peygamberimize de zarar verebilirlerdi. Haram aylar olduğu için çok da üstlerine gelmiyorlar çünkü haram aylarda. Kana kıtmak uygun değil, yasak. Onun için bunu ben yorum yapıyorum, Allahu Alem. Ee, özellikle Müttesir suresi, yani artık Müttesir suresinde görüyoruz. Az önceki okudum ee, Müjanbin suresiydi. Müttesir suresinde artık Peygamberimizin kafasında bir mesele yok. kaynağı biliyor tanıyor. Tek sorunu belki, bunu öyle mi yapacağım, böyle mi yapacağım, başıma onlar mı gelecek, bunlar mı gelecek? Yani Peygamberimizin sorunları değişiyor. sesine bir bürülen kalk ve uyan. Emir bu, emir geldi. Şimdi Peygamberimiz ne yapıyor? Kalkıyor ve uyarmaya başlıyor. Bunu yapabilmesi için Alak suresindeki kâhin olma korkusunu sıfırlaması yeridir. Neyle uyaracak? Anlatacağım. Ee, onu anlatacağım buradaki ve ben Muttesur suresinin tahminen nerede geldiğini düşünüyorum kaç ayında geldiğini düşünüyorum aradaki süre 2 ay 3 ay belki 4 ay ne kadar varsa çünkü Kur'an Ramazan'da gidiyor. yorum yapıyorum Allahu ala belki bir sonraki kurban da olabilir ama o çok uzuyor ee, bir senede çok böyle akla da yatkın gelmiyor. Yani şimdi Rab sıfatıyla başlıyor ya terbiye işinin içerisinde söz konusu. Yani bu konuda peygamberimizi çok da boş bırakırsa Allah yani mevzu vahis olmaktan da çıkabilir. Yani evet önceliğini korumalı mesele gibi anlıyorum ben. Hani Bu anlamda iki ay gibi üç ay gibi bir mesele. Rivayetlere baktığımız zaman bu Fetret Devri diye geçer. Vahyin kesilmesi. Beş gün diyen de var. Üç yıl diyen de var. En çok benim bildiğim üç yıl, dört yılı bilmiyorum. Ama ee, yani bu konuda şudur, şudur diye bir ittifak yok. Biz kendi geleneğimiz itibariyle bizim için bir zamandır. Yani bir ay, iki ay, belki üç ay, belki dört aylık bir meseledir. Bir de bunun cevabını vermekle ilgili elimizde bir ölçü yok. Yani hani neye göre uzun? Mesela bir sene sonra geldi. Bir sene sonra gelmesi uzun mudur, kısa mıdır? Diğer ayetlere göre belki de normaldir. Belki de yılda bir ayet geliyordur. <gülüyor> 23 ya da dizelerinde biraz uzun gibi sanki. Heh, gibi. Bir yılda. Evet. O anlamı tuttuğumuz zaman e, tam böyle rasyonelite yani aklımıza tam oturmuyor şu da var, aradaki boşlukta o kendi kendine o sorgulamayı yapması için Allah belki e, zaman tanımış olabilir yani bir yıl gibi Rivayetler rey yani o çünkü o boşluğa girmiş acaba ben hani ilk vahy aldım oku dedi bana Rabbim ya da beni uyardı iki şeyi verdim ona ama acaba ben hata mı yaptım da bu kadar süre bir daha benim e, bir daha vahiy gelmedi ya da bir mesaj gelmedi. Biz okullardaki klasik eğitimde onun yani var. Ha, gibi. Yani niye bana tekrar gelmiyor gibi. Yani biz klasik okullardaki eğitimde böyle geçiyor efendim dediğim Ben sanmıyorum böyle bir şey olduğunu. Çünkü peygamberimiz kendi şöyle ifade ediyor vahiy. Hatırlayın geçen hafta size anlatmıştım. Kalbime işlendi o yazılar. Yani e, Alak suresi zihninde ya da kalbinde nasıl bir şey susur etse, sürekli dönüyor. Ve bir takım rivayetlerde tıpkı peygamberlikten önce olduğu gibi yani Risalet öncesinde olduğu gibi e, işte ses duymalar e, rüyalar devam ediyor. Hele bunları şey yaptığımız zaman peygamberimizin çok da böyle e, ya acaba Rabbim beni terk mi ettiye kapılacağını düşünmüyorum. Fakat onu bunaltan şu olabilir. Şimdi Alak suresinin geldiğini bilen kaç kişi var? Bir şey var. Hazreti Hatice var. Gerçekten. Ebu Bekir var. Ee, Baraka bin Nefber var. Onun haricinde rivayetlere göre bir tane köle var. Hazreti Hatice'nin Hatice sordu. Şimdi Ebu Bekir önemli bir adam. Darun Nedve'de bir görevi var. Peygamberimizin arkadaşı. Ee, şöyle bir rivayet geçiyor ee, Darun Nedve'deki insanlar Muhammed'i merak ediyorlar ya Muhammed çok uzun zamandan beri Darun Nedve'ye gelmedi ne oldu bu adama bir de biz bir şeyler duyduk işte uzun zamandan beri evet e, tahannus herkes de var yani uzete çekilme herkes yapıyor ama Muhammed biraz uzadı onun süreci neden? Yani göze batıyor birazcık. Çünkü Darun Nedve nasıl? Toplumsal bastıklığı olmaya Selamünaleyküm. Yani insanlar merak ediyor. Aleyküm selam. İnsanlar merak ediyor. Çünkü Darun Nedve Peygamberimiz ee, düzenli olarak geliyor aslında. Etkisi var mı? Çok bir etkisi yok. Her konuşmaya müdahale mi ediyor? Yok. Ama Darun Nedve'nin müdahalelerinden bir tanesi dinliyor falan. Şimdi peygamberimiz e, son altı ay, belki bir yıldan beri gelmeyince insanlar doğal olarak merak ediyor. Bizim buradaki aynı psikolojimiz. İsmail bu derse gelmişti. Mesela Ali abi, Ali amca o derse gelmedi, bu derse gelmedi. İnsan merak etti değil mi? Seni aradık. Bir şey mi oldu? Olayı öğrendik. E, anneyle ilgili bir olay vardı. Abi Allah sabrınızı arttırsın. Ee, yani insan psikolojisi orada da işliyor peygamberimiz. Dolayısıyla Darun Nedve peygamberin en yakın arkadaşını Muhammed'e gönderiyor. Kim? Ebu Bekir'e. Ebu Bekir ile Hatice arasında zaten bir ilişki var. Ya benim kocama böyle böyle şeyler oluyor. Sen ne dersin? Ona mı getirelim? Böyle mi yapalım? Ne tavsiye edersin anlamında? Belki konuşmaları için e, arayla, bir arayla getirmiş olabilir Hazreti Hatice. Dolayısıyla Hazreti Ebu peygamberimize geri gidiyor. Belki ilk Alak Suresi daha inmemişti. Ya ne oldu Muhammed? Gelmiyorsun inmiyorsun Nedveye falan. Arkadaşla konuşmamı. Ya Ebu benim başıma gelen bu, bu, bu, bu. Ne var kalbinde? Ne indi sana? Alak Suresi indi cin mi bu cin değil bu kain mi oldun değil öyle değil hissediyorum bu benden bir şey değil Nehver'le görüştüm gündelik konuşma dilini aktarıyorum yani peygambersin diyor bana sen ne diyorsun ya böyle bir şey olmaz belki de. belki de peygamberimiz öyle diyor bilmiyorum yani bunlar daha ilk dönemler kabullenmesi anlamında nedir bunu bir oku Ebu Bekir bunlardan etkilenmiş olabilir. Şimdi Ebu Bekir'in Alak Suresini ile Peygamberimizin Alak Suresini algılayışı farklı olabilir. Yaratan Rabbin adıyla ikra, oku, yaratan Rab. Ebu Bekir'de farklı bir yankısı olabilir. Peygamberimiz için yorumu hani cinni merkezi alarak anlattım ya, ama Ebu Bekir için, Hazreti Ebu Bekir için çok daha farklı olabilir yani. Dolayısıyla Darun nedve. Peygamberimizden alından bu bilgiyi darun Nedve'ye götürüyor. Yani bir mesele yok ki. Peygamberle darun Nedve arasında bir problem yok ki. Ya ne oldu Muhammed'e? Onlar merak ediyor. Ya böyle böyle olmuş yani. Ne olmuş? Kalbinde böyle bir şey var. Bir şiir gibi bir şey söylüyor. Ayet, onlar o ayet diyor ama şiir gibi bir şey Nedir bu? İşte Yaratan Rabbim onlara da okuyor. Ve insanlar onu duyuyorlar ya bu bir şiir mi? Hatırlayın şiir mi de şair mi desek kahin mi desek, büyücü mü desek falan filan yani toplumun gündemine düşüyor. Onu demek istiyorum. Darun Nedve'ye Alak suresinin indiği geliyor. Ama daha peygamber belki o noktada şey değil daha peygamberliğine ikna olmuş. Ve Darun Nedve'nin şöyle bir tecrübesi var. Ee, bir Haniften bahsetmiştim. Ee, neydi onun adı? Abr bin e, ...nef denilen bir adam vardı. E, i̇şte Kabe'ye çıkıyor. Ey siz pislikler, ey rits, ruts diye başlıyor. Siz puta pisliksiniz. Onlara dalga geçiyor, hakaret ediyor. Mekke'li müşriklerle. Şimdi... ...Muhammed de mi böyle olacak? Zaten putlarla arasının çok hoş olmadığını biliyor insanlar. Yani ne olacak? Şimdi Darun Ned ve bir yandan bunu düşünürken acaba devamında olan şiir gelecek mi? Bunlar onlar hemen ayet olduğunu peygamberimizle daha belki inanmıyor. Onlar da cinle bağlantılı düşünüyorlar. Acaba cin ona ne söyleyecek diye merak ediyorlar. Ve aradaki süre bu uzadıkça başka bir şiir gelmemi zaman hani peygamberimize takılıyor olabilirler, dalga geçmek için de olabilirler, iyi niyetli de olabilirler. Cin, cin artık senle sana gelmiyor galiba. Ama öyle bir noktada artık peygamberimiz bu işe ikna olmuşsa kafada, peygamberimiz bunu şöyle anlıyor. Acaba Rabbim beni terk mi etti? Çünkü insanlar artık bunu konuşuyor. Yani bu, bu iş bu kadar mı? Ben böyle anlıyorum. Anlatabildim mi? Yani orada vahyin kesilmesinden daha ziyade... ...Darunnet, Mekke toplumundaki birtakım insanların... ...Peygamberimize böyle bir bakış atmaları. Acaba cin ona bir şey söyledi mi, söylemedi mi? Anlatabildim mi? Ama ben kaçırdığım bir Bu da bu ilk, ilk olarak e, insanları hani uyarıda bulup... Ya, şey, ...dedi ki ayetim diyor ya... Daha suresi gelmedi. E, tabii insan nasıl... Anlıyor. Yani ona nasıl takılıyorlar? Söylüyor mu ki? yani? Bana böyle böyle şeyler okuyor. Ebu söylüyor. Bana Alak Suresi geldi diyor. Yani bana bir takım sözler Abi, var. Vekir ona dalga geç, geçmiyor diyor ki. Ya da takılmıyor diyor ki yani? Zaten söylemiyor. Yani dalga geçmiyor. Ama mı? Yani deliklerle Bekir'in cihazını da mı öğrenmiş oluyor zaman? Becim evet. Yani. Darun Nedve çünkü o da göndermiş. Yani nedir Muhammed'in durumu? Tamam. O da gidiyor. Tamam. Ya kalbinde böyle böyle şiir gibi bir şey var. Nedir bu? Oku bakalım. Çok da kolay ezberledim. Güzel bir şiire benziyor. Ee, Onlar ne dedi bilmiyoruz artık. Yani o konuda kaynaklarımız yani yok ama. Bu yani oradaki insanlar mesela müvved meselesinde de hakik değiller mi sonuçta? Bir peygamberin gerçekini biliyorlar. Bu ayetleri öğrendikten sonra acaba diğerlerinin arasında yani acaba son peygamber mi? İkinci mesela vahiy hadisesini biliyorlar ama e, şeyi hiç vahiy Hı. görmemişler. ...hiç vahiy inen bir adamla karşılaşmamışlar. Yani en son vahiy gelen adam... ...600, 600 <gülüyor> sene önce. Allah Allah Allah, yetim, bir de, de efsane, efsane bir adam. adam. Yani annesiz, babasız dünyaya gelmiş bir adam. Yani eyvallah doğumu, yani annesi <gülüyor> özel, babası özel... ...yüz deve, bilmem ne... ...bir sürü konu... ...yani dönüyor insanın kafasında. Yani Muhammed'den... ...çok da bir şey beklemiyorduk ama... ...bizim için de önemli bir adamdı Mekke için de... ...önemli simalardan bir tanesi. Şimdi bu kahin mi olacak? Kahin olduğu zaman... ...ne olacak? Ama kahin değil, peygamber olunca... ...işler değişiyor. Çünkü kahinin Mekke toplumun ...sisteminde bir yeri var. Kahin ne yapar belli. Kahine soru sorarsın... ...cevabını alırsın, doğru olur... ...ya da yanlış olur. Ama bu peygamber diyecek kendisine. Yani peygamber demek bu, bu bu put bu put yanlış. Yani Allah adına sadece ve sadece peygamber konuşuyor. Bu yetki sadece ve sadece onda. Kâhin anlamı yok. Putlar anlamı yok. Onun ağzından çıkan her cümle ayet olduğunu söylediği her cümle Allah'tan geliyor. Yani bunun dese mesela işte siz kim anlıyorsan kitaptan aktardın. Kim anlıyorsan mı aktarmıştın? Ee, sen aktardın. Putları niye getirdiler? Bahsetmiştim. Ee, Kusay bin Kilaf zamanında olan bir şeyler. Ticareti Mekke'ye çekebilmek için Şam'daki adam putu alıyor, Kabe'ye koyuyor. Hakikaten de işe yarıyor. Şimdi Muhammed ne diyecek? Bugün bir işe yarıyor abi. Tabi Amr bin Nef ne diyordu? O putları buradan alın diyordu. Put burada haramdır diyordu. Şirk koşuyorsunuz diyordu. Ama aldığın zaman ne olacak? Bunun ticaretle ilgili boyutu var. Adam gelmeyecek bu sefer. O kabileye put orada olmadığı için belki gelmeyecek. Ama bunu Amr bin Nef ben peygamberim olarak söylemiyordum. Amr bin Nef olarak söylüyordu. Ama Muhammed peygamber olarak konuşacak. Şimdi bu başka bir şey. Yani burada artık oyun e, oyunun kuralları değişiyor. Yani nasıl tartışacaksın ki? Peygamber olduğunu söyleyen bir adamla neyi tartışacaksın? Ancak tavır alırsın. Ya iman edersin ya tavır alırsın. Hani bu anlamda e, Darun Nedven'in peygamberimize gelen Arak suresiyle ben e, hani bildiklerini, duyduklarını düşünüyorum. Bu anlamda gündeme düşünüyor ve süreçte uzadıkça bir hafta, iki hafta, üç hafta, beş hafta e, o biraz onların peygamberlik ve vahiy tasavvurları ile ilgili yani hemen gelmesini belki bekliyorlar. E, ama süre uzadıkça da peygamberimizi gördüğü yerde iyi niyetli de sorabilirler. Allah'a dağlı geçmek için de sorabilirler. Sonuçta herkes de peygamberimizi sevmiyordur. Nefret edin de vardır yani. Ulan o taşı oraya ben, o değilse ben koymalıydım. Diyebilen birçok insan da olabilir. E, bu anlamda peygamberimiz de e, iyi niyetli ya da kötü niyetli de, sana bir şey getirdim mi, getirmedi mi soruyorlar insanlar. Ben öyle düşünüyorum. E, peygamberimiz de yani varsa vardır, yoksa yoktur yani. İşte bunun baskısı dolayısıyla bunalıyor olabilir. Ama e, sonraki gelen ayet grubuna baktığımız zaman güzel bir suresi geliyor. E, rivayetlere baktığımızda ikinci inen sure güzel bir suresi. Güzel bir suresini bir okuyalım. Bismillah. Ey örtüsüne bürünen, geceleyin kalk. Yalnız gecenin birazında uyu, gecenin yarısında kalk, yahut bundan biraz eksilt veya bunu arttır. Ağır ağır Kur'an oku. Doğrusu biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Gerçekten gece kalkıp ibadet etmek diye çevirir. Gece kalkmak daha oturaklı, ben parantez atlıyorum ve söz anlayış daha etkili ve daha derindir. Çünkü gündüz senin uzun uğraşacağın şeyler vardır. Rabbinin adını al, bütün gönlünle, ona yönel. Doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka tanrı yoktur. Yalnız onu vekil tut. Onların dediklerinde sabret. Güzelce onlardan ayet. Ona ayet. Alak suresinin beş ayeti, rivayetlere göre de ikinci nüzul olanlar. Müttesir Suresinin şey Müzembe Suresinin ilk 10 ayeti on 15 ayeti varken Kur'an okunuyor. Şimdi Kur'an peygamberimiz e, bizim gibi anlamıyor. Biz Kur'an dediğimizde bunu almıyoruz. Biz Mustafa almıyoruz. Kur'an hitabe denir. Kalbindeki hitabetleri düşün, anla. <gülüyor> Yoksa aç Kur'an oku gibi bir şey yok. Vicdan sesini dinle gibi bir şey. Vicdan değil. Vicdan. Sen yani, ee, bir diyoruz ya o yüzden. Şu anlamda hani biz insan teki için bizim için böyle bir şey olabilir. Ama Peygamberimiz için vicdan bizi yanıltabilir. Çünkü vahiy ya <gülüyor> Yani orada insan sözü ile ilgili ayırt edebilmesi gerekiyor. Bakın da tamam bamsız olun inanmayın. Şu i̇şte Şimdi o bizim üstünde tartışabileceğimiz bir şey değil. Ya da çok tartışırız ama bir yere bu isabet edebileceğimiz bir konu değil. Onu bilemeyiz. Ya çünkü e, rasyonel bir e, reiş içerisinde olduğu belli değil açıkçası. Ayetlerden bunu çıkıyor. İlk ayetlerden aslında. Yani seni yaratan o sana olmayı öğreten, o halim üretmeyi öğreten o gibisinden ifadeler var. O dönüm sosyolojisi de ortada. Yani bu noktada Ebu Cehil kimiler ne diyor, ben okudum da yaptım, ben e, bu noktaya kırnaklarımla kazıyarak geldim. İfadeler kullanan antiklere karşı ciddi bir tavır var mesela ilk ayetlerde. Bir... Bu bence direkt peygamberimizle ilgili. Bu sanki biz bunu 20. yüzyıl okuması olarak biz bunu söylüyoruz. Ya yani Bu şekilde bir sosyoloji yok muyuz zaten? O ben peygamberimizin sosyolojik bir okuma yaptığını düşünmüyorum. Tamamen psikolojik. Bu ilk ayetler. Peygamberimizin kendi sorunu şu. Tekrar ifade ediyorum. Ana sorusu şu. Bana ne oluyor? Hı. Bu gelen Bu güzel cümleler yok. ne bundan? Ebu Kim Bekir mi söylüyor? Duyduğunda... Peygamberin okumasıyla okumadığını sen de söylüyorsun zaten mesela. Farklı bir açıdan bakmıştır. Şimdi ama Bekir, Ebu Bekir bundan ne anladığını bilemiyoruz. Bir şey anladı bundan. Büyük ihtimalle güzel bir şiir dediğini ben düşünüyorum. Çünkü daha peygamberimiz ben peygamberim daha artıya daha çıkmadım. Ben peygamber olmuşum belki cümlesini kurdu. Yani kendisi daha ikna aşamasında. Ebu Fikir bunu duydu. Yaratan Rabbin adıyla oku, şu, bu. Mesela Hatice ne diyordu peygamberimize? Sen güzel bir ahlak üzerindesin. Allah seni utandırmaz. Akrabana bakıyorsun, yoksulu doyuruyorsun. Yani senin başına kötü bir şey gelmez. Allah seni utandıracak bir durum certine sokmaz. Şeye bakmıyor, yani Alak suresinin tefsirine girmiyor Hazreti Hatice. Onun kişiliğine bakıyor. Ve vahiy ile ilgili, peygamberlikle ilgili öğrendiği şeylere bakıyor. Yani peygamber dediğin insan, temiz bir insan olması gerekiyor. Sana da uyuyor bir parça. Yani bu anlamda daha böyle peygamberimizin şahsiyetini merkeze alarak söylenen sözü daha böyle şiir gibi algılıyor çünkü vahiy ilk defa geliyor insanlar vahiyle ile ne yapacağını bilmiyor yani vahiy geldi ne yapacağız şimdi biz 20. yüzyıl olarak ne yapacağımızı biliyoruz uyuyacağız itaat edeceğiz iman edeceğiz itaat edeceğiz bunun davetası var mı bizim için ama peygamber ne yapacak şimdi kalk ve uyar diyor şimdi kalk ve uyar ne bu ne yapacağız yani kalkacağım uyaracağım da ne diyeceğim yani bu demek alak suresini mi oku demek şimdi kafamızdan böyle geçiriyoruz şu peygamberimiz şöyle mi düşünüyoruz? Katma Uyar'dan sonra Alak Suresi'ni gibi mi okuduğu gibi mi algılıyoruz? Toplanın bakalım insanlar bana Alak Suresi indi. Alak Suresi böyle diyor. İman edin. Tam böyle olduğunu ben düşünmüyorum. O başka bir şey. Yani peygamberimiz de bir peygamberin ne yaptığını ne yapacağını Bilmiyorum. çok fazla bilmiyor. Lekke toplumu da ...bir peygambere karşı ne yapacağını bilmiyor. Bunu hep birlikte öğrenecekler. Ama yani bak, Varata beni ne kadar şey diyor, hatta ayrılırken seni huberden sürecekler, keşke ömrün vefa etse de o zaman ben sana korkanak görebilirim diyor, peygamber. Yani bu olayı çaktıktan sonra Hazreti İsa'nın başına gönderilmeyen dolayı direkt bu şekilde bir ifade bulunuyor. Hazreti bu İsa'nın ne o... Peygamber'e karşı nasıl tepkili, veya Peygamber'i nasıl bir tepkiyle karşılayacağı biliniyor herhalde. Yani. Ama daha Peygamberimiz diye ben peygamberim daha demedi. İşte Varka'nın eğer bunu söyleyebiliyor mu ya? Varka yani? dedi ama Varka'nın demesi şey de bir de şey de ifade. De Varka'nın demesi bir şey ifade etmiyor. Önemli olan Peygamber'in buna kendisinin ikna olması. Peygamber, Müttesir Suresi'ne kadar yani kalk ve uyar e, ayeti gelinceye kadar e, peygamberliğine yavaş yavaş ısınıyor. Yani bu iki haftalık, üç aylık bir mesele. Bir ısınma turumuz var yani. Kendisinin psikolojik olarak buna ikna olması gerekiyor. Yok, tevhid'i anlama denebilirim buna. Bu noktada yani tevhid ilmini... Peygamberimiz zaten tevhidini tevhid çözmüş. Yani ne anlamda? Yani lattan hoşlanmıyor. Hocam ilk gelen kavramlarla kavram olunca direkt oraya yorulaşıyor sanki. İşte bak şimdi sen 20. yüzyıl okumasıyla bakıyorsun. Bunlar doğru. Bir yere okutup oturur. Bizim için anlamlı şeyler bunlar. Biz şu anda Siyer'de ne yapmaya çalışıyoruz? Peygamberimizin e, evet. psikolojisini anlamaya çalışıyoruz. Mekke toplumunun psikolojisini anlamaya çalışıyoruz. Yoksa tevhid Peygamberimiz zaten tevhid hangi anlamda biliyor? Latı sevmiyor, menatı sevmiyor. Onlar üstüne yemek, onlar üstüne kesilmiş olan bir şeyi yemiyor, içmiyor. Daha ne yapacak ki? Bir tek onu atacak, Kâbe'den atacak gücü yok. Gücü olsa onu yapar mı? Bence yapar. Çünkü e, Amr bin yapmaya çalışmış ama olmamış. Yapamamış, gücü yetmemiş, öyle olmuş, böyle olmuş. Peygamberimiz tevhidi veriyor. Yani tevhid meselesini çözmüş. Hangi anlamda çözmüş? Tek yaratıcı var. Bunlar, bunlar, bunlar Allah'la işi yok. Bunlar başka bir şey. Bunlar kâbede olmamalı. Bu anlamda tehdit'i çözmüş. Artı şunu da çözmüş. Kabe ile kutsal olanla ticaret arasındaki bağı da çözmüş. Yani putlar niye orada durmak zorunda? Ekme toplumundan dolayı ekmek kazanıyor, ekmek Aynen. yiyor. Peygamber bunu da be 40 sene... Bu toplumun içinde bunu görmüş zaten. O anlamda Peygamberimizin tevhid ile ilgili problemleri aslında Peygamberlikten önce çözülmüş gibi. Yani bunun için Peygamber olmaya gerek yok. Peki ne söyleyecek topluma? Ya da bunun düzelme imkanı var mı? Bu hep böyle bireysel kendi içine çekilmelerle mi gidecek bir şey? Ayetler o konuda alternatif olarak geliyor. Kalk, uyar, ısrarla devam et. Ve bunu peygamber misyonu değişiyor. Yani bunu ben Muharrem olarak yapsam bugün işte yapıyoruz ne kadar ne halde olduğumuz ortada la yani. La ilahe illallah sanırım yok değil mi? Orada var. O da ne bakıyorsun? Yani Kur'an'da hiçbir ifadeyle la ilahe illallah geçmiyor. Olur mu ya? Geçiyor Geç ondan mi? başka. Geçmiyor, geçiyor. La ilahe illallah işte geçti bak. Nerede? Şeyde güzel miydi? mi geçiyor? Geçer. Ha. Biraz mektup geçiyor. Şeyde var. Ee, Mutdesir'de var. Güzel. Şeyde ikre şurda. Alakto yok. Eee Alân sure var mı? Var. İnsan azar. İstıradı gördüğünde. İstıradı zaten peygamberimizin bunu olarak kullandığı kelime de la ilahe illallah. İnsanlar, ey insanlar Allah beni kendisi içeriye ve bütün la ilahe derse canını ve emniyet altına almış olur. İşte o zamana kadar la ilahe illallah geldi ama Musambil suresinden sonra geçecek. Müttesir suresinden sonra gelişen bu süreç. ben acaba şey, mesela mevzu vardır ya, hani Müslüman oğlan nasıl olayım? La ilahe illallah. Yok yani, ben yarım. Orada geçer. Zaten böyle bir okuma yapmış ondan sonra la ilahe illallah çıkıyor. O noktaya de ben. Ara verelim mi? Devam edelim. Ara verelim mi? Yandık biraz. 10 dakika ara verelim. <gülüyor> <gülüyor> Bundan beceremedim. <gülüyor> Şöyle basacağız. yanıp basacağım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Yani felsefenin altını Freud koyar mesela. Freud nasıl oyar? Bilinçaltı tasarımıyla, kavramıyla oyar. Ee, Freud'u diğer e, psikoloji modellerinden ayıran şey ee, Bilinç altı denilen bir yer tasarlaması insanda böyle bir şey vardır. Kültür, anne baba ilişkisi, o, bu, şu, her şey bunun içerisinde birikir. Yani metafizik. Ve sizin yaptığınız bütün faaliyetler, felsefe, fıkıh, iş hayatınız, evlilik hayatınız, o, bu, insana dair her şey bilinçaltının bir yansımasıdır. Bilinçaltı yani sizin aslında kocaman yazdığınız felsefe kitapları annenizle babanızla kuramadığınız yanlış <gülüyor> ilişkinin aslında ifadesidir. <gülüyor> <gülüyor> aslında Aristo dediğiniz adam babasıyla bir türlü doğru ilişki kuramamış bir adam böyle olmuş. <gülüyor> Razâli kim bilir nereden geldi Allah bilir. <gülüyor> ama bunu peygamberler için de söyler. Ama insanda bizi peygamberimizden düşünürüz zaman hani ailesiyle kurduğu ilişki ilişkisizlik, babası yok para baba, baba. yani eksik, yetim eksik öyle bir Yani onun için ya. psikolojisi de bozuk olabilir. <gülüyor> Ve her insan nevrozı doğar da. Yani insan olmak hasta olmaktır. Der. İnsanoğlu doğuştan hastadırlar. Bu hastalığı asla asla asla aşamazlar. Aynen. Bu Freud için geçerli. Bu hakikat midir? Bu bir model. Teori. Bu bir teori. Bunu ispat et. <gülüyor> Kaleme dokunluğu Var mı? Var. Bilinçaltı, yani bilinçaltı ben de bilmiyorum var mı? Sizde var mı bilmiyorum. Freud psikanalizdir onun modeli. Ee, mesela bu konuda bir roman var, Arvin Yelov'un Nietzsche ağladığında diye bir kitabı var. Şimdi Nietzsche ağladığında nasıl okuyorsunuz, nasıl okunmuştur onu bilmiyorum ama yani böyle romantik bir kitap değil o. Nietzsche filozof bir adam. Mesela bir tane sor. Ee, ...Arvin Yalon bir grup terapisti. İyi bir terapisttir. Ee, Nietzsche ile... ...Freud'u... ...bir araya getirir. Freud onu tedavi edecek. Deli çünkü. Nietzsche de onu tedavi edecek. Birbirleriyle ilgili analizleri falan filan. Kitap bunun üstünde kurulur. Nietzsche filozof. Düşünüyor, öyle yapıyor, böyle yapıyor falan... ...diğer tarafta Freud linç aldı. Birbirlerini mücadele ettiriyor. Onun için felsefenin en büyük düşmanı psikanalistir. Psikoloji değil, psikoloji ile psikanaliz birbirinden farklıdır. Psikoloji, hani böyle kişilik özellikleri, kişilik tiplemeleri falan. Bunun en sosyete hali nedir? Astrolojidir. Oğlak burç, o burç, bu burç falan. Ama psikanalist seni analiz eder neyi analiz eder? Ee, Psikiyatriste gidiyorsun, diyorsun ki ben yaşamdan zevk almıyorum. Bu başka bir şey. Yani bunu oturuyorsun, konuşuyorsun, tartışıyorsun, teoloji tartışması yapıyorsun belki falan filan ve kendisiyle yüzleştiriyorsun. Aslında diyorsun sen yaşamdan niye zevk almıyorsun biliyor musun? Çünkü ee, Erkek kardeşinle rekabet etmişin, hep de yarışı kaybetmişin ilkokul birde. Bunu unutamamışın, bunu bir yere bağlayamamışın. Bugüne kadar bastırarak getirmişin, şimdi de patlıyor. Komik geliyor, havaçı kazanmış bunun benzeri bir şey. Aynen, doğru. Hadefimizde var mı eşit arasında? Nevroz. Modern <gülüyor> <İlman> Nevroz. <gülüyor> <gülüyor> O anlamda psikoloji, psikanalist e, felsefenin en büyük düşmanıdır. Bu aynı zamanda Kur'an ilimleri içinde geçerlidir. Yani bu bakış açısı Kur'an ilimlerine der ki... ...yani Gazali dediğiniz adam, e, Farabi dediğiniz adam, Razi dediğiniz adam, İbn-i dediğiniz adam... ...son tarihde ayrı ilişkilerini işte ne kadar kuramayan insan tiplemeleri... ...e bunlar da bir şekilde bu baskı bir enerjiye dönüşecek. Bir tanesi ona dönüştürüyor... Bir tanesi de işte tevafut yazıyor mesela. Ama abi Kur'an'la felsefenin şöyle bir farkı yok mu? Felsefe sürekli sorguluyor, insanların problemlerini ortaya çıkarıyor. Kur'an ise böyle değil, insana öneri de bulunuyor. İnsanın çözümüne direkt sorunlarına çözüm buluyor aslında. Oradan Bana bakıyor abi, kısacaksın. Anne ve babam da ilgi geçiyor. Bence o zaman ilgi yani. yani ben çok... Ben çok <gülüyor> <çıkmayayım>. <gülüyor> Adam ıspatlayacak mısın? Yoksa başında kızı şeyler gelecek. Anne babam iyi ilgi geçiyor. Yani hep böyle abi iz bırakan insanlar. İşte öyle Ne bileyim, bilim aslında peygamberler derneği. Hep böyle psikolojik sorunları var aslında. Sorunlu bir çocukluk yaşamış. Çarımız i̇yi daha... eğitim almış. Öyle temiz aile çocukları diğere gelemiyor. Var ama ya. An, ama ama. Yani. Mesela bak günümüzün iyi tiplemesi nedir? Orta halde tiplemesi. Düzgün iş. Orta halde bir maaş. Bir tane ev, bir tane araba. İyi, Şimdi iyi. bu adam mesela bir kitap yazar mı? Devrim yapar mı? Böyle abicik gubidik bir hayatı tercih eder mi? İşte bu adam iyileşmiş bir adamdır. <gülüyor> Bunun altı ve üstü hastadır. <gülüyor> Ama hasta tabiri zaten ideolojiktir. Normalde biz neye normal diyoruz? Neye anormal diyoruz? İdeolojiktir. Normal olan işte düzgün iş, düzgün araba, düzgün kadın, düzgün çocuk ve böyle bir tipleme. Bu normaldir. Anormal beş tane çocuğu var. <gülüyor> Hiç çocuğu. ...10-20 <gülüyor> yıllık evlilik hastalık haricinde başka bir şey yapmamayı tercih ediyor yani. Mesela hasta olarak değerlendirilir mesela. Ama bunların hepsi ideolojiktir. Yani içinde yaşadığımız toplumun, çağın, zamanın ruhu dediğimiz şeyin e, kodlamalarıdır. Ayver'dan diyor ya, 3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın. O kadar para, bunu yapacağım falan filan gibi. Normal olan ne? Üç çocuk sahibi olan, beş çocuk, çocuk sahibi olan. Bilinç altınıza müdahale ediyor aslında. Gibi. gibi. Yani, Bilinç altınıza müdahale mi ediyor cümlesi çok böyle oturur mu bilmiyorum ama... Başbakan da ee, Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir robot da var. Şu hocam mesela benim aklıma geldi. Sürümden mesajlar biraz daha şey olacak. Ya yani artık bunu hızlı geçelim. E, Koluyla hiçbir <gülüyor> alakası yok. <gülüyor> Müttesir suresi arkadaşlar, yani Müzembil suresini okudum. Ee, ağır ağır Kur'an oku. Kur'an kareya e, hitap et. Peygamberimizin elinde ne var? İşte 5 tane sure, 5 tane ayet var alak. Müzembil suresi var 10 tane, 15 tane. Hadi müttesir de var diyelim. Yedi de orada 22 tane e, ayet var. Ee, yani tertil üzere Kur'an okumak demek hani Musaf'ı al, düşüne düşüne oku gibi bir mana biz algılıyoruz ama bu bizim için geçerli. Elimizde Musaf var. Yaşayan Kur'an diyor ya illerce. Evet. onun gibi <gülüyor> <gülüyor> okum Ama Peygamberimiz şimdi topu topu 15 ayet, yirmi ayet hani bunu okusun çıkmıyor zaten kalbinden. Kalbine bakşedilmiş. Ebu Bekir ne yapıyordu? Yani ilk Müslüman olmayı tercih edenler. Hazretatice alak suresi. Hmm. Kelime tahlili gibi bir şey mi yapıyordu? Oluyor abi. Yani Ama çok oturmuyor. Bir kere yaptın, iki kere yaptın, üç kere yaptın. Tertilizle okumak. 20. yıl okuyucular için bizler için evet bunu anlayabiliyoruz. Ama peygamberimiz tertin üzere oku... Oku yani. Neden? Gerçekten gece daha derindir. Yani peygamberimiz okudukça aklından geçirdikçe herhalde kalbinde daha da kökleşiyor. Öyle bir şey. Yani bizim bilemediğimiz bir şey. Ama ee, Müttesir suresiyle birlikte Ey er onu okuyalım. Ondan sonra bitirelim. Ey ertisine bürünen kalk uyar. Rabbini tekbir et. Elbiseni temizle. Pislikten kaçın. rits, ruts kitlet demek. Evet. Verdiğini çok bularak başa kalkma Rabbin için sahibet. Şimdi peygamberimiz Rabbini tekbir et dediği zaman ne yapacağını biliyor. Tekbir et yani birle. Çünkü hangi haydayız tahminen ben tabii şimdi kendi içimi tutarlı kalmaya çalışıyorum. Haç ayındayız. Oradan geliyor, buradan geliyor. Panayırlar var. Ee, artık peygamberimizin hani bir anlamda adı da çıktı. Peygamber var yani ortada. Kendisine peygamber diyor. Aa peygamber. Hiç peygamber görmedik. Bir görmeye gidelim gibi. Böyle basit bir merak da olabilir. Arayış içerisinde olup da peygamber meklentisine sahip olan da peygamberimizle tanışmaya gelmek isteyen de olabilir. mesela Nedir bu peygamberlik? Anlat. Ne var? İşte Alak suresini okuyor. Ben peygam yani peygamberimiz artık şunu diyor. Ben peygamberim. İlgi çeken şey bu. Bence. Peygambersin. Nasıl yani? Nasıl anlıyorsun bunu? Belki anlatıyor insanlara. Ayeti okuyor. Bak diyor. Bir insan bunu söyleyebilir mi diyor. Belki atıyorum şu anda. Alak suresi. Yok, hiç böyle şeyi duymadım diyor. Ee, şeyin aktarılan bir rivayet var ee, Velid bin Muğire'den geliyor bu i̇bn Hişam aktarıyor Mevdudi bunu kendi tefsirinde geçiyor o da i̇bn Hişam'dan almış kaynak olarak öyle söyleyeyim Velid bin Mugire ee, Darun topluyor yani bu kalklı uyardan sonra ee, peygamberimizin durumu tabi artık netleşiyor kendisine peygamber diyor peygamber ne yaparır kendi etraflarında sordular Yahudilere sordular, Hristiyanlara sordular. Ee, bununla ilgili bir bilgi sahibi oldu ya da vardı. Muhammed hakkında ortak bir fikir üretmemiz gerekiyor. Yoksa birbirleriyle çelişen cümleler söylersek kendi itibarımız ne deriz? Ne diyelim diye tartışıyorlar. Kâhin olduğunu söyleyelim diyor mesela birisi. Muhammed kâhin değil diyorlar. Neden? Çünkü kâhin manıldanışı ve tekrarlaması yok. Şimdi peygamberimiz aynı zamanda kain olduğu meselesini nasıl atlattığıyla da ilgili bize bir mesaj da veriyor olabilir bir rivayet. Kain ne yaparmış? Mırıldarmış. Tekrar edermiş. Filmleri hatırlayın. İşte çiziyorlar çizgiyi. Hep aynı cümleler. Sonra bir şeye dönüşüyor. Hep aynı tekrar. Tekerleme gibi. Muhammed böyle bir şey mi söylüyor? Hayır. rivayet farklı. Deli desek, Muhammed deli değil. Nereden anlıyoruz? Titremiyor, bağırmıyor, yani nöbet geçirmiyor. Deli olan bir adam, anlatabiliyor muyum? Hani şey mesela ne hastalığıydı bu? Sana. Değil yani böyle bir nöbet geçirme durumu yok. Deli bir yere oturmuyor. Şairdir. Vallahi diyorlar, biz, biz şiirin her çeşidini biliriz. Ee, söyledikleri şiir değil. Bizim şiir diye bildiğimiz şeyin ötesinde bir şey bu. Bir tanesi şöyle bir benzetme yapıyor. Sözlerinin başlangıcı sağlam, sağlam bir kurma ağacına benziyor. Sonrasında o ağacın meyvelerine benziyor. Sözlerinde bambaşka bir tatlılık var. Yani böyle ifade edebiliyor adam. Ayetler kurma ağacına benziyor. Sağlam. Ee, ...yeşil, hurmalar tatlı, besleyici, ferahlatıyor. Şimdi tam olarak o toplumda kurmayı neye tekabül ediyor? Ben bunu bilmiyorum. Karın doyurma ya da. ki şekliyle ilgili bir şey vardır. Bir... O da olabilir. Yani onlar için çok anlamlı bir şey ama... ...yani yok diyor yani bu ayet denilen şeyler şiir değil. Adam böyle atlıyor. Sonunda bunun hemen o ayrımı yapabiliyor o zaman değil mi? Tabii. Toplum peygamber gibi onların hemen o ayrımı yapıyor. Tabii. Yani büyük ihtimalle peygamberimiz de bu ayrımı hani vahiy olduğu meselesini nasıl çözdü? Bu da benzer şeylerdi. Çünkü peygamber kırk yıl toplumun içinde yaşadı. Şiir dediği zaman belki ezberinde de bir sürü şiir vardı. Şiir çünkü çok yaygın. yapabildi. Tabii. Ee, büyücü diyelim. Hayır o bir büyücü değil. Neden? <gülüyor> çünkü büyücü okur, üfler, şey yapar. Muhammed öyle bir şey de yapmıyor. Önceden de yapmıyordu. Evet önceden de yapmıyor. E nedir peki bu? En son sihir ve sihirbazı da karar kılıyorlar. İşte ailelerin arasını açıyor. Bu demek ki ileri nübüvvetin ilerleyen aşamalarında demek ki e, ilgilendiren bir şey. Kuşak bir, kuşak olabilir kuşak evet. Aileleri parçalıyor. Kuşak yani kuşak onun sözü ...insanları öldürüyor. Yani gençleri etkiliyoruz. Yeni olan, yeni bulanık olan... ...ya da o sütüklük kadar yer sahibi olan... ...bir menfaati olan sistemler, insanlar... Aynen öyle. Yanına gelmiyor ya. yani. hani bu itibariyle düşündüğümüzde o toplum içerisinde de... ...yani vahiy, yani peygamberinden gelen söz... ...peygamberin söylediği söz kendisinden mi... Allah'tan mı? Cin mi? Cin olmadığına ikna. Şiir olmadığına ikna. Yani vahide diyor ama sihir diyor yani. Sihirle büyüğü nasıl ayrılmaya kapacan söylesek? Büyüğü kendisi tarif ediyor. Bir formatı var demek onun. Yani büyücünün bir ritüeli var. Okuyor, üflüyor, tekrarlıyor, mırıldanıyor. Ama sihirbaz başka bir şey olabilir pratikteki farkı yani bizim için yok yani sihirbaz ee, simyayı ben size şey yapabilirim Sihir. mesela ile kimya arasındaki fark gibidir kimya nedir karıştırırsın çalkalarsın ısıtırsın soğutursun bir şey yaparsın başka bir şeye dönüşür simya nedir en basit şeylerden, en değerli madeni elde etmek. Yani en para anlamında kastediyorum, altını halletmek. Tenekeyle toprağı karıştırıyorsun, altın yapıyorsun. Bu simyadır. Bu başka bir dünya. Bu anlamda büyü ve sihir arasında sanırım böyle bir fark olabilir. Büyü daha böyle. Ele bizim algılayabileceğimiz bir mekanizması olan bir şey, ama sihirin bir mekanizması yok. Sihir de onun için yok. Sihir yok mesela. Ya sihir beğenir, ya de ya da. Ya da sihir hep var. Mesela insanın kendisi bir sihirdir, ya da bir mucizedir. Ya da hani bir e, bir şey de, yani bir şey oturtmaları gerekiyor bunu yani bir şekilde retecek gibi karşılanır. Tabii. Çünkü yerde bir şey koymaları. Allah'ın Vüsinin de olarak ayetler var. Tam bu ayetler de belli <gülüyor> yani bu etkiliyor bu insanları. Ama bence buradaki asıl e, sıkıntı e, peygamber tasavvuru ile ilgili o toplum. Çünkü dedim bir önceki peygamber Hz İsa farklı babası yok. İşte çocukken konuşmuş. falan böyle rivayetler biraz daha abartılmış bir şekilde gelmiş. Farklı bir şey bekliyorlar. Hazreti Muhammed e, onlar için de çok sıradan bir insan. İşte Çobanlık <gülüyor> yapmış. Ailesi tanımıyor yani. O toplumda büyümüş bir genç olarak gelmiş. Yani sen farklı değilsin. Biraz farklı olman lazım. Peygamber deyince ne bileyim böyle. Ama çoban diyorsun ama Darun Nedveye çok rahat bir şekilde girip çıkabilir. Bilal giremiyor. Tamam ama o biraz da ne bileyim ahlakıyla bir soy değil. Tamam soy. Haşim olduları. Ama belki Allah üstünden daha soylu insanlar var. Açık Daha ailelerden. Şöyle, Arap toplumunda soylu olan aileler zaten belli. Altı tane, 7 tane. Peygamber de bunlardan bir tanesine mezun. En soylu değil. ailenin en soylu üyesi değil. En soylusu yok. Haş, yani en soylusu varsa Haşim oldu. Zeble bulmuş. Eee karşısında karşısına çıkmış. Hani bu anlamda en azından son 100 yıla damgasını vuran bir aile olarak Haşimoğulları bizim karşımızda. O da bir şey ama ağabey, o da bir şey. Allah'ın Resulü'nün bir anlamı. Haşimoğulları. Kasavvur o da yani. Dedini itiraz anlamında Hı, söylemiyorum. Ben anladım. İlla öz, ne bileyim, yani. soylar 20 yıl sonra farklı bir aile soylu olabilir. yani o. Biraz geçici. Olamaz diyor yani. Olamazsın. Beni oturmuşuz. Kart gibi. Değil mi? orada. Burada da değil. biraz sıkıntı var. O açıdan da bir yer oturtacaklar. Buna ya şair diyeceğiz. Ama şair dersek bu sözler gerçekten şiir değil. Ya deli diyeceğiz. Deli değil. Evet. Şiir baş. Şiir baş. Öyle mi? var hocam. Bir de kenara bırak. Bir süre sonra abi hakemli, hükümden Hakem... sıkıntı oluyor yani. Tamam senin Rabbine inanalım. <gülüyor> Senden daha mı dürüstünü bulacağız kendileri zaten. <gülüyor> Hükümdeki yetkimiz ne? Ne demek gün Allah'ın rızasına girdi sıfır yani. O zaman. Sen ne? Teknik bir, gel. Gel. Gel. Sen alın, bir kutsallara dokun. Senin <gülüyor> <masavur, gülüyor> e, tasavvuru biraz bence. En çok beklenti yüksek abi. Ya beklenti yüksek. Bu şey şaka Hatta rivayetler geliyor işte bu sefer peygamber sen yanına niye aslanları? Niye melekler yok? Cetikten niye hazinelerin var. yok senin? Böyle bir peygamber. Sen bunlar olacak dersin. Tabii benim gibi adamsın. Bir melek bize bildirmeli değil miydi de var işin içinde sanırsa? Bence bunları şimdi mevzu yaşıyorlar, danışıyorlar, düşünüyorlar, öğreniyorlar ondan sonra. Senin niye aslanların yok? Niye senin kanatların yok? İşte biz geçen bir Yahudi ulemasıyla konuştuk. Bize bir peygamber hikayesi anlattı. Kanatları varmış. Yani. E, bu birisi söylüyor yani. Senin kanadın yok. Yani onun peygamberliğine itiraz etmeye çalışıyorlar. Hı. Çünkü peygamberlik iddiasında mesela şu anda bizim toplumumuzda birisi peygamberin dese şey değil, e, çok büyük bir iddia. Hmm. Ama ne incik? Mehdi mi hocam? Mehdi. Mehdi'lik değil. Peygamber. İnsancı ya şimdi peyg peygamber. Ama şimdi, şimdi ben peygamberim demek... Mehdi mi? Mesih değil ya. Mehdi. Onu he Hani klasik gelenek itibariyle, biz satıldığımız için demiyorum <gülüyor> ee, Şimdi peygamberim diye çıkıyorsun ortaya. İnsanlar da sana ne oluyor. Senin için ölüyorlar, öldürüyorlar. <gülüyor> Toplumun dengesi vallahi değişir. <gülüyor> ama bak şimdi peygamber hani kapandı ama gelenek şeyde e, Mehdi gelecek. Ama <gülüyor> Mehdi gelecek ve bir sürü her gün biri çıkıyor. Mehdi'yi ilan etmesine rağmen kimse inanmıyor. Bak yine Hocam farklı ya? bir şey bekliyorsun. Hocam yine ya? o gelecek Mehdi farklı olmalı. Böyle bir Doğru. gördün mü buradan insan gibi olmalı ki inanan olamadı. <gülüyor> O da olabilir Aynı ama şu, mesela toplumda mesela 20. yüzyılda İslam toplumunun içerisinde şöyle bir şey duydunuz mu? Ben duymadım. Ben Peygamber. Başka bir şey vardı ya? Dini evrenine sordum. Neden çekiliyoruz? Neden? Neden? Ayırma yok. İslamı da var ya. abi. Yok. Ben ilham alıyorum. Ben Peygamber diyemiyorum. Peygamber demiyor ben. Ama suyu koparsın bir bozuk. Şey diyor. Müsliyorum, müsliyorum müsliyorum geldi diyor. Yani. Yani. O şeyini mi söylüyor? Gelmiyor. O zaman da bu çarşamba cemetine anlatıyorlar. Ona bir kulak misafir olduk mesela. Hocam anlatıyor. Mete gelince bir Allah'ın ben dediği zaman saraylar yıkılacak gibi. Hani olay biraz daha. Tamam mı? Metlik beklentisi katıyor. Yani o Allah'ın ne dediği işte. Şey ne ya? Reshad Aliyev. Reshad Aliyev mi? işte. Anlamadım? Reşat Aliyev. Arkadaşlar evet o olabilir. Resimli diyor. 50 büyüklükte kalmış. Ama ben e bir e şey verebilir miyim? Yani. Tamam ama ben şey veriyorum resimli. Eşit şava yere Daha girmedi. Daha girmedi Bekleyin bekleyin. gözükmüyor ya. Oradan çıkıp çıkartacağım ben Bahadır'a değil. Toparlayalım arkadaşlar. Dersi bitirelim. Eee CR dersini yapıyoruz. Yani peygamberimizin, bilmiyorum itibarıyla itibariyle, Allahu ala, e, peygamberlik psikolojisine girmesi, e, bunun yolu her sözleri sözlerin vahiy mi, kendinden mi, e, yoksa bir cinin mi söylediği arasındaki kaynağı artık ayırt ediyor. E, bu vahiy. Sonra toplum bundan darun nedve ve Hazreti Muvekin dolayısıyla haberdar oluyor. Yani toplumda artık Muhammed şöyle biliniyor. Peygamber ya da kahin. Acaba cin mi? Yani artık Muhammedi konuşuyorlar toplum. Bu sefer abi toplum o şeye giriyor. Tabii. Toplum yani Allah'ın sünnetleştiği aynı psikolojik toplum. Evet. Mekke o dönemde ne kadar bir toplum? 10 bin kişilik bir toplum rivayetlere göre. 10 bin kişilik bir toplumdan bahsediyoruz. Sardıvan'da 100 bin kişi oturuyor. Yani mahallede herkes birbirini tanıyor. Yani herkes akraba, kız alıp veriyorlar, köleler var, kadınlar var, bile var bile çocuklar bile. var. Hı? Köle bilemiyor. Köle diye bir şey var ya. Tabi. <gülüyor> köleler zayıf <gülüyor> Yani o anlamda peygamber e, gündeme geliyor, bir de ayetler Ramazan'da geliyor, Alak Suresi, e, Ramazan'la kurban arasında yani hac mevsimi arasında iki aylık bir süre var. Bu Müttesir Suresinin ya indiği bir zaman dilimi bence ya da ya iki ay içerisinde iniyor ya da bir sene sonra iniyor. Haram aylar içerisinde olması gerekiyor ki peygamber bunu söylediğinde yani kalkıp uyarmaya başladığında insanlar onu zarar vermekte, fiziksel olarak şiddet uygulamakta evet. hem kabile anlamında e, soru işareti koymalılar hem de haram aylar itibariyle diye düşünüyorum. Başlangıçta. Çünkü peygamberin de buna bir anda sert geçişi farklı olabilir. Bu benim yorumum Allah havane. Allahu ala. Ee, Bunu... Peygamberimize ilk iman ederler, işte Hazreti Hatice biliyorsunuz. Ebu Bekir. Sonra Hazreti Ebu Bekir. Sonra Hazreti Ali'den bahsediliyor. Mesela kaynaklarda kızlar geçmez. Hatice? Peygamberimizin kızı var. Dokuz. var. Evet. Dokuz yaşında, on yaşında. Evet. O süreçte. Aa. Mesela Hazreti Ali iman ediyor. Fasulye. <gülüyor> Rukiye, o da on yaşında, bu da on yaşında yani. <gülüyor> Yaşlı birbirine yani. çok yakın. Kızlarda. Bilmiyoruz. Ama gibi. yani ilk Müslüman olanlarda da Rukiye ee, falan geçiliyor. Bunun da altını çizen Mevludu sanırım. Mevluden aktarıyor Bir savaşta herhalde damadı, Rukiye ile ilgili olan bir damadı, Müşrikler'in ordusunda sürü düşüyor. Boykot zamanında şey yapıyorlar, teyzeciyorlar. sürü yani, düşüyor. Onları boşuyorlar. Hani anlatıyor ya o şeyde abi. Durus Demir Erdin Canlı'nın <gülüyor> şeyleri. Peygamber beş yaşında. Kızı kendi gerdanlığını yollamış. Hmm. Esirler arasında kendini. Bu Medine bölümünde... Damadı bu abi. diyorsun abi sen. Galiba. Yani. Evet. Damadı şeyin, Zeynep'in eşi... Yani Zeynep'i Zeynep Zeynep yolda bir hocam Medine'ye yiyecekti. Bilmiyorum. Zeynep de geri adamının yolu işte. Doğruyu bin bağlamındayım. Yani her oraya o, bir roman. Peygamber nasıl sayılır de sonuçta cizgi bir kimi bu. Bu ya Bedir savaşında da amcası ile silahını diye. Abbas. Abbas. Yani. Abbas'a söylüyor Abbas Hı. Hı. Hı. Öyle, biliyor biliyor Hı. mu? Abbas'a zarar vermiyormuş. Diyor mu? Tabii. Ne için diyor? Şey elini çözüyorlar da. Özellikle Abbas, yani kendi ailesi için diyor. Çünkü peygamberimiz. ...şunu ayırt edebiliyor. Ee, Haşimoğulları aslında... ...kendi içinden bir peygamber çıkmasına... ...çok da büyük itirazları yok. <gülüyor> Üstüne rekabet de öne geçiyor. Yani bu konuda... ...Umey yapabileceği hiçbir şey yok. <gülüyor> ya da Maslın oğulların yapabileceği... ...hiçbir şey yok. Peygamber bizden. İtirazlardan bir tanesi de o. <gülüyor> ya peygamber de onlardan... ...çıkarsa artık biz ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Rivayetlerde geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bir de ee, yani Peygamberimizin kişiliğine ve ikna olmuş Mesela Abbas bunlardan bir tanesi. Ama hani kabile ilişkileri dolayısıyla müşriklerin yanında yer almak zorunda ama hani mecburen. Ama En yakın fırsatını bulunca da kaçıyor, geri çekiliyor, savaşmamayı tercih ediyor. Bu Muhammed burada, burada, burada abi. bir atara, atara Hazreti Ali Hazreti peygamber Aleyhisselam Kabe'de namaz kılarken Ebu Talip o sırada yanlarına geliyor. Biz böyle ne yapıyoruz diyor, namaz kılıyoruz babacın diye sen de bize iştirak eder misin diyor. Ebu Talip'in bir rivayet ederek atalarının dinini terk ettirdik, delirttirmem. Bu Talip'in böyle bir sözü var. Yani şey Hazreti Ali oğluna söyledi Önceki Hazreti Halip daha yeni yeni elikandı evet. olmalı. 10 yaşlar falan yani. 10'u evet. belki 11'ler falan. Bu yaşlar büyük olabilir zaman içinde. Atalarının dinini terk ettirip, delirttirmek O Yani kabile pahası bu, çok önemli o zaman. Ama i̇şte, mesela ben Ebu ile ilgili o rivayetlere bakıyorum Halil Dayı. Ali Ağabey. Ee, Ebu Talip'te şöyle bir şey de var. Şimdi hep Ebu Talip'e geliyorlar. Müşrikler arayı bulmak için. Neden Ebu talibe geliyorlar? Çünkü Ebu Talip hala bir köprü. Mekke'nin önderi ama. Dinini Mekke'nin önderi değil. Mekke'nin değil de Haşimoğulları. sözü geçen birisi. Ama yani artık Abdülmuttalip dönemindeki gibi bir ilişki yok yani. Haşimoğulları zayıflamış. Ee, Ebu Talip kendi dininden, yani ataların dininden dönmüyor. Ve Mekke müşrikleri de hep ona gelir. Yani sen bizdensin. Sen dönmedin. Bir şey söyle. Anlamında. Yani Ebu Talip belki de yani bir tarafıyla iman etmek istiyor ama bir tarafı ikna olmamış olabileceği gibi de hani Peygamberimizi korumak yorum yapıyor. Korumak anlamında da olabilir. O da olabilir. O da olabilir. Öyle de düşünülebilir. Allah'u alem ama son zamanlar bakığımızda yani Emevi oğulları ve Abbasi oğulları Abbasi arasında muazzam bir, yani Haşim oğulları daha doğrusu çekişme var ve daha sonra önce o Ab Abbas devleti kuruluyor değil mi? Emevi. Ha Emebi daha sonra Abbas devleti. Yani evet. Abbas devletini Hazreti Abbastan mı alıyor ismini? Işte? Hayır, Abbas'ın torunları. Kuruyor. Abbas'tan, Abbas'tan yani. geliyor ismi evet. Yani Eşir oğlanlarının, Eşir oğlanın Evet arkadaşlar, e, evet. sonra Müttesir Suresi geliyor, kalk ve uyarla artık peygamberliğimizi, peygamberimiz peygamber olduğunu ikna olmuş ve artık bunu duyuruyor diyerek dersi burada bitirelim. Eklemek isteyen bir şey varsa... Şey diyecek ya, Fahşim Oğlan'ın neden kullanmıyor ya da kullanıyorlar? Hangi açtım? Yani, başlığı varsa... Başlığı